Gençler. Gençler selam. Nasılsınız? Bize hiç cevap ver, veren yok oğlum. Ya veren varmış sözde bize mail atar. Ben bilmiyorum ben sesli cevaplarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi selam falan diye balarsın. <gülüyor> ses kaydı yapıp bize mail atsınlar. <gülüyor> Abi selam. <gülüyor> ee, bugün ne konuşuyoruz? <gülüyor> bugün bugün ırkçılıktan bahsediyoruz. <gülüyor> Çünkü Marvel ve DC'yi sağ olsunlar son haftalarda içimdeki ırkçıyı <gülüyor> yok lan. ırkçılıkla da alakası yok. Yani sadece çeşitli gereksiz e, adımlar, çeşitli saçma casting olayları, oyuncu seçimleri falan. Yani bana göre, bilmiyorum. Sana göre de öyle ama biliyorum. <gülüyor> ya bana göre, e, ya çok da umurumdaydı. Çok da sikimdeydim. Nasıl oğlum olur mu ya? Bak daha dün dünden önceki gün değil mi aldık şeyin haberini? Johnny Storm. Ya o çok önceden beri konuşulan bir şeydi. dedikoduydu, de. oydu evet. buydu, ısıttılar bizi işte hani dediler ki bakın böyle olabilir hani alışın buna, hmm. alıştır hani alıştır Sonra Michael Jordan dediler ki yeni Johnny Adamın Stone. da ismini çok güzeldi. Mi? Michael Jordan evet, Michael basketbolcu. Michael, Michael B. Jordan <gülüyor> diyorlar o yüzden ona evet. eskisiyle karıştırılmasın diye de. Oğlum evet, çok komik mi abi? Abi? niye zence oğlum? Ya zence olsun bana ne de. Bana şu anda şu geldi aklıma. Hı. Oğlum yani... Şu anda işte on dört yaşlarında, on beş yaşlarında işte olan işte ee hani ee medyatik isimlerle daha yeni haşır neşir olmaya başlayan kimseler. Michael Jordan deyince artık bu herif bu gelecek, gelecek aklılarına evet. Yazık lan. Benim de asla aklıma o herif gelmeyecek. Evet. Asla demeyeyim gerçi. Herif inanılmaz performanslar sergiler. Üst üste çok acayip filmlerde oyna falan. ama ya öyle bir durum olacak gibi durmuyor. Yani ben e, Michael B. Jordan'ı şeyde seviyordum. <gülüyor> sen söyle. E, Friday Night Lights'ta seviyordum. E, oynadığı bir başka dizi daha vardı. E, Oğlum herif tam Çemçuk ağızlı değil mi ya? Böyle bir evet, o o böyle bir böyle şey. E, alt çenesinde dudağın altında böyle bir şey var. Evet. Yapı var değil mi? Gülmeyi de beceremiyor o yüzden. E, Benim, de, de <gülüyor> böyle bir var böyle. Ama bence fena bir oyuncu değil. E, şeyde de fena değildi. E, sen söyle. Neydi tamam. lan o filmin adı? Süper kahramanlık filmi gibi. <gülüyor> hani <gülüyor> pisişik, yok yok pislik güçler kazanıyor 3 tane çocuk. Ha evet evet tamam bildim hatırladım tamam. Neydi onun adı ya? Devamı geliyor. Hat hatta ondaki çocuk şimdi Evet söyledi, evet. Ee, ondaki çocuk şu an yani kötü olan çocuk şeyde oynuyor. Eee X-Men yok. Şeyde e, Amazing Spider-Man 2'de yani bence Ki fena... bence doğru iyi bir, iyi evet, bir iyi Harry Osborn seçim gayet iyi. Yani tabii çoğu kimse, çoğu kimse demeyeyim de en azından benim çevremdeki çizgi roman okumayan çoğu kimse e, Spider-Man'i daha çok animasyondan e, e, tanıdığı evet. için aslında animasyondaki o çelimsiz ve e, loser Harry Osborn'la çok çelişen bir Niye e, canım çocuk yine çok çelimli bir çocuk değil mi? <gülüyor> Hayır ama orada bildiğin loser ya hani babası hmm. bir şey söyler gider odasında ağlar falan. Hani burada bayağı babasıyla kol kola, evet kötü bir şeyler yapacağız değil mi baba? <gülüyor> Tarzında takılıyorlar. Hani o şey fragmanlardan bir tanesinde zaten değil mi? Evet. Norman Osborn işte yatıyor yatağında hasta, yanında böyle şey. Ee, zaten büyük ihtimalle de Sinister Six'te dahil olacak e, onun Harry, evet, Harry Osborn'un karakteri. Ve bildiğin sinistir bir karakter olarak yani dakika bir gol bir şekilde kurgulanmış. İyidir ya. Yani ben artık o arada kalan Harry Osborn'dan çok sıkıldım. Tabii canım yani. Ben de ona, ona aşığım. Var. Senin de arkadaşınım. Sen de benim arkadaşımsın. Aslında iyi de bir insansın. Ben çok da iyi değilim aslında ama ya. iyi de miyim aynı zamanda? <gülüyor> Siktir git yani. Yani o 90'lar lise dramasının ortadan kalkmış olması güzel. Ki bence Amazing Spider-Man daha böyle bir e, liseli filmiydi aslında. Tabi de geçiyor çünkü <gülüyor> ama hani, ne bileyim oyuncularda hani e, efektlerde <gülüyor> yani, falan yani, filan eski Spiderman üçlemesini ama zaten hani yok kabul ederek konuştuğum için yani, evet. onunla ilgili yorum dahi yapmak istemiyorum ama bu daha böyle bir gençlik filmi havasında bir Spiderman'da ben gayet de memnundum. yani çünkü yani, çok da öyle miydi yani... öyleydi be yani <gülüyor> bildiğin gençlik filmiydi yani. Orta yaş ve üstü kaç insan zevk alabilir ki filmden, öyle bir daha yani? Bilmiyorum. Ben orta yaş ve üstü müyüm? Değilsin. Değil Ben genç miyim? Ya değilsin. <gülüyor> Değilmem ben. Şimdi lütfen yaş ayrımcılığı yapmayalım. Tamam. Yani orta yaş ve üstü kelimesini zaten ben söyledim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> zaten konumuz ırkçılık, yaşçılık. Ya konumuz ırkçılık mı? <gülüyor> Konu gerçekten bom. Yok, kapatın. Yok, konu, konu konu evet, konu. <gülüyor> konu giremiyorlar. <gülüyor> Oğlum konu çıldırmış şu anda. Değil, değil. Neş, değil, değil. Konu konu konu zenciler <gülüyor> Konu zincirler dedi. Konu stüdyonun e, hani IP üzerinden fanboyların manipüle etmesi. Alpu dediğin şeyin ne olduğunu açıkla şimdi arkadaşlar. Alpu D2. Alpu dediğimiz şey hani e fikri e mülkiyet aslında anlamına geliyor. Aslında <gülüyor> onu da açman lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fikri mülkiyet yani intellectual property dediğimiz şey. Olmuyor. Aç dedikçe Ama başka kenara. şey kısacası e sanal bir e nasıl desem e ürün diyelim kolay olsun. Tamam. Yani Spiderman karakteri sanal bir üründür, işte Batman karakteri sanal bir üründür vesaire vesaire. Bütün bunlara e, genel olarak işte IP ya da işte Fikri Mülkiyet deniyor. Evet. Şimdi e, stüdyoların e, nihayetinde amaçları para kazanmak olduğu için... E, Stüdyolardan ve, kastım bu Marvel'ın... Marvel, Folk'tur, Marvel, Walker, Sony'dir falan Sony'dir, diyor. Warner Bros'tur... Vesaire. Bu adamların elinde böyle bir IP var. Fekli mülkiyet var. Ve biz bunun e, hayranıyız, fanıyız. Ve her şekilde parasını vereceğiz. Dolayısıyla normalde bu e, filmleri... Ya bu salaklar sike sike para verip izleyecekler ha. zaten. Biz de, biz de sınırlarını olabildiğince zorlayalım. Yok yani o da değil de bu zaten para verecek olanlar. Her, ne, ne bok yersek yiyelim parasını verecek. Biz normalde para vermeyecek olanları nasıl çekebiliriz? Sizin derdinde oldukları için ya bir tane zenca, zenci e, şeyimiz olsun da oyuncumuz olsun da zenciler de izlemeye gelsin. Yok işte Justin Bieber'ı koyalım da işte onun yaşındaki kızlar da izlemeye gelsin Hı. falan filan hesapları yapıyorlar ve bu da bizi sinirlendiriyor. Oğlum bak sen bunu deyince mesela şey düşündüm şimdi. Michael B. Jordan yerine Hı. Justin Bieber Johnny Storm olsaydı yani şu an... Çok acayip bir program kaydediyor olurduk. Bunu da ben sana söyleyeyim. Ben daha boykot önce etmediğimiz, ederdim. Hiç etmediğimiz küfürleri ediyor olabilir. Ben boykot ederdim yani. <gülüyor> Ama hayvan daha gibi daha... de gidip izleyecek, çok mutlu olacak tipler de var bunda. Evet. Oha. <gülüyor> yani şimdi zaten benim sıkıntılarımdan bir tanesi sadece bu ıı, ırk, ıı, seksüel şey, ıı, çekim, cazibe vesaire ötesinde Para kazanmak için zorla PG-13 e, sınıfına e, filmleri sokmaya çalışmaları vesaireler mesela aynı şekilde benim sinirimi bozuyor. Ya benim de bozuyor ama ona yine katlanabiliyorum yani, yani yine anlayabiliyorum. Yani, yani Wolverine koyuyorsun herif toplamda şu ana kadar 5-6 filmde oynadı değil mi? Yani, kan dökmüyor diyorsun. Evet yani belki filmde 15 bin tane adam kesse ama bir damla kan görüyorsun. Evet. Mesela o tamam çocuklar izleyecek eyvallah ama yani... Ya ama şimdi bak zenciler izlesin diye zenci karakter koyuyorsun tamam mı? Ya aslında hani belki... Oradan beklentin mesela atıyorum işte %1 bir artış tamam mı? Şimdi tamamen hani farazi konuşuyorum. Ama PG-13 yaparsan bir filmi hani 13 yaş e, sınırı hikayesi o zaman gelecek izleyecek insan sayısı o diğer %1 ile karşılaştırdığında muhtemelen %15, %20 hatta %50'lerde belki. Evet. Bu arada beni daha çok sinirlendiren şey hani zenciler izlesin diye zencil e, karakter koyalımın ötesinde Hani izlemeyecek olan zenciler kızmasın diye zenci koyalım. Zaten Olayı. benim çirkin bulduğum o. Yani evet geçen sefer buna benzer bir tartışma yapmaya çalışmıştık. Sonra çok siyasi oldu <gülüyor> diye koymadık istiyor. Bu arada hani... ben şu dipnotu da geçmek istiyorum. Biz zenci zenci diyoruz da yani biz burada bir political correctness durumuna girmek durumunda hissetmiyoruz kendimizi. Amerika'da değiliz. Ya yani Türkiye'de ee, bir zenci azınlık... Yani zenci şu anda her Kötü mağada kullandık Aynen ya. aynen. <gülüyor> Yani siyahi Amerikalı dersek ne kadar komik olur o daire muhabbet. Evet, siyahi <gülüyor> mi diyeceğiz abi? Siyahi... Kelime bu işte, zenci. Yani. Ha, Afrikalı da değiller. Değiller. O daha çirkin değil mi oğlum? Böyle Afro-Amerikalı falan. Siktir lan herif, ben Ameri Afri Afrikalı değilim diyor herif yani. Bilmiyorum, çok saçma. Politik doğruculuk. Evet, yani ben politik doğruculuğun da çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Hani böyle devam edersek biz yine poesik konulara gireceğiz ve bu podcast ile ya yok da dinletemeyeceğiz. Ya ama. Sadece benim sinirimi bozan yani şu an Johnny Storm'un bence hani e, siyahi, <gülüyor> bence zenci bir karakter ya zenci bir insan tarafından oynanmasına gerek yoktu. Hani bu, bu tarz değişiklikleri çok büyük değişiklikler olarak görüyorum ben ve benim... E, Çoğu arkadaşım katılmasa da şöyle bir düşüncem var. Çizgi romanda öyleyse öyle kalsın abi. <gülüyor> hani ben bunu istiyorum. Çok şey olduğunu çok şey istediğimde düşünmüyorum. Bir de ama bunu niye istiyorum? Yani hani bunu değiştireceksen de, hani geçen sefer konuştuğumuzda da söylemiştim. Hı hı. Bunu, eğer sen sinema versiyonunda, işte sinema evreninde bir karakteri zenci yapacaksan da o zaman önce bunu çizgi romanda yap. Beni çizgi romanda buna alıştır. Ondan sonra sinemada da bunu ver. O zaman çok da ben hani delir miyim? Çünkü benim derdim hani benim için ana mecra çizgi roman tamam mı? Ben onu okuyorum ya yani her gün okuyorum. Her hafta alıyorum işte. Her ay alıyorum bilmem ne. Ama sinema öyle değil. Hani bir karakterin işte bir süper kahraman filmini en iyi ihtimalle senede bir izliyorum. Yani Superman'in filmini izleyeceksem her sene Süperman filmi dağı izleyemiyorum. Öyle bir şey yok. Ama çizgi romanı sürekli okuyorum. O yüzden benim kafamda yer eden karakterle sinemada bana verdiğin karakter arasında çok büyük bir uçurum görürsem ben <gülüyor> e canım sıkılıyor. Şimdi kim ne derse desin e, ten rengi de Yine çok büyük bir farklılık yani anladın mı? Hani Punisher'ı Asyalı Uzak dolu bir adam yaparsan da garip kaçar şimdi yani. Hintli yapsınlar. Hintli yaparsan <gülüyor> çok daha garip kaçar. Yani bu noktada zaten işin içinde öykçılık giriyor. Hani bak çok daha garip olay Hintli dediğim zaman tamam mı? Çünkü <gülüyor> Hintlilerle ilgili kafamda belli şeyler var. Hani, stereotipler evet, var. Evet stereotipler, klişeler işte bilmem ne kadar Tamam oraya girmeyelim zaten ama bir en azından, profilleme. En azından hani benim zenci oyuncu olmasıyla ilgili derdim bu yani hani genel olarak. Ya aslında bence çok büyük bir dert değil. Hani bunun arkasında yatan sebebin ne olduğu benim için daha önemli. Hani bu e, geçenlerde okuduğum bir yazı vardı e, ComicBook.com'da. E, orada da adamın dediğine ben katılıyorum ki öyle düşünüyordum ben zaten. Abi bu çizgi roman ilk çıktığındaki Amerikan ideal aile modeli. Çünkü e, Fantastic Four'un ortaya çıkışı aslında şey... E, sen söyle, Justice League'e karşı bir ensemble, grup oluşturalım biz. O düşünce yapısında bir boşluk var ama sen tamamla, ben söyleyeceğim onu. Tamam. Bir garip bir boşluk var. Yani şöyle bir, yani benim Stan Lee'nin röportajlarından duyduğum ve bildiğim kadarıyla şöyle bir olayla çıkıyor Fantastic Four hikayesi. Hani DC'de Justice League toplanıyor ve bu çok büyük bir sükse yapıyor. Diyorlar ki vay anasını, çocuklar hani tek tek hikayelerden ziyade bu büyük kahramanların bir araya gelip bir ansambul bir grup oluşturmasından da çok hoşlanıyorlar. Demek ki biz de buna karşı bir şey yapalım diyor. Sen de diyor ki tamam ben bir Fantastic Four'u yarattım diyor. Ve bu idealistik Amerikan ailesi motifi. Ta o zamanları düşün hani bu American Dream vesaire muhabbetinin çok büyük bir şekilde hani propaganda gibi insanların kafasına çivilendiği dönemler bunlar. Ve ideal ailenin, e, Amerikan ailesinin daha doğrusu uzaya çıkıp e, kozmik ışınlar tarafından özel güçler kazandırılıp maceradan maceraya atlama hikayesi. Yani <gülüyor> o zamanlar e, 50'ler mi 60'lar mı tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle 50'ler e, 50 döneminin işte ideal Amerikan ailesini portrelemesi amacıyla çalışıyordu. E, ortaya konmuş bir e, aile grubu e, Fantastic Four. Şimdi o, o komik bu okuduğum yazıda da hani hak verdiğim noktalardan biri, e, o zamanın aile modellemesi. Buysa eğer biz bunu günümüze uyarlıyorsak, bizim günümüzdeki aile motifi gerçekten ee, o zamankine benziyor mu? O zamankine birebir uyuşuyor mu? Tamam işte oradaki boşlukta şu. O fikirdeki boşluk. Madem uyuşmuyor veya Hı -hı. madem e, güncellenebilir, modernleştirilebilir o zaman çizgi romanda yap önce. Yani o konuda da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, bir Fox'un elinde e, film hakları. Çizgi roman Fox'un elinde değil. Çizgi roman Fox'un elinde değil. Yani eğer Marvel böyle yani karar Yani Marvel verir... kesinlikle beyaz insanlarla, beyaz bir aileyle devam etmek istiyor öyle mi? Hayır hayır. Eğer Marvel'da olsaydı sinema hakları ve Marvel'ın içerisinde çıkmış olsaydı belki... Hadi Johnny Storm'u zenci yapalım fikri. Büyük ihtimalle senin dediğin gibi önce çizgi romanda denerlerdi. Altı mutlu yaparlardı. Hı, bir koordinasyon yapılabilme olasılığı çok çok daha yüksekti. Ama yani FF'in e, sinema hakları Fox'ta şimdi Fox'un da gelip de Marvel Marvel'a ya biz Johnny'yi e, zenci yapmaya karar verdik. Siz de hani yapsanız dese bir Marvel Marvel Disney olarak. Ulan biz hangi karakteri zenci yapıp yapmayacağımızı senden mi öğreneceğiz? Hani biz Fantastic Four'u iyi biliriz. Motifi çıkıyor. Yaptırma uygulayamıyorsun başka bir firmaya. İkincisi... O zaman niye yapıyorsun ya? <gülüyor> o zaman da şey de demiş olabilir. Ya hadi öyle, tamam. zenci ha. yapıyorum lan. <gülüyor> demiş de olabilirler. <gülüyor> yani o koordinasyonun yapılamıyor olması bence büyük ihtimalle bundandır. Bence Fox geri zekalı abi. Ayrıca... Yani Fox şeyi düşünmüyor. Atıyorum 10 sene sonra artık Fox'ta değil tamam mı bu, bu karakterlerin hakları? Marvel'a geri döndü. Marvel Studios kendisi çekecek tamam mı? Hı hı. Çekti beyaz adamla. Hı hı. Sonra dedi ki Fox'un yaptıklarını siktir ona bunu koyayım. <gülüyor> hani onlar işte zaten baksana Zenci falan hani çakma o hani. <gülüyor> <gülüyor> Orjinali bende gelin burada. Anladın mı yani? Desinler abi. E, bir tip gidecek yani franchise güya hı hı. ama... İki seneye kalmaz bitecek bir franchise'ın peşinde böyle böyle hani büyük bir değişiklik yapıyorsun sen. Yani de işte lan bana ne lan senin çizgi romanı evreninden deyip de hani ben kendi franchise'ımı istediğim gibi olsun. Ya biz bunları konuşursak çok orada. daha basit bir şey de olmuş olabilir. Yani Fox'un işte başındaki e, zencilerden biri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Demiş olabilir yani benim oğlum bu aileyi çok seviyor ya şu karakterlerden birini siyahi yapalım olabilir bu abi kadar basit olabilir yani olabilir abi mesela e, Tom Morello bu Rage Against the Machine'in gitaristi Hı -hı. E, galiba kendisi aynı zamanda bir Spawn sevdalısıdır kendisi aynı zamanda Black Orchid yazıyor evet, yazıyor. <gülüyor> e, kendisi... Black Orchid yazmıyor Orchid yazıyor Black Orchid değil miydi diyor Black Orchid Vertigo'dan çıkan death hikayesi o, Orchid de Vertigo'da? Black değil. Orchid değil Dark Orsta ve Orchid ben Benim bildiğim Black Orchid yazıyor Vertigo'da. Ona, <gülüyor> onu araştırabiliriz. Evet, neyse. Ee, neyse. Kendisi aynı zamanda da e, Star Trek e, New Generation sevdalısı bir e, evet. adam. Ve sırf o e, Generation <gülüyor> Sevdalısı. <gülüyor> Generation'daki yapımcılardan birinin çocuğu Rage Against Machine'i çok seviyor diye tamam mı? O yolla ya abi ben bir kameyo yazsanız ya falan diyerekten bir kameyo yapmışlığı var. Tamam mı? <gülüyor> Yani yani böyle basit şeyler, basit şeyler olabiliyor olabilir. ama yani bu kadar da büyük bir drastik değişikliği sırf o yüzden yapmış olduklarını düşünmüyorum. Umarım o yüzdendir ya. Bence, Gerçekten çok daha hani anlayabilirim o zaman. Bence tek tek sebebi Amerika'nın hani ve sadece Amerika'nın değil dünyanın giderek kutuplaştığı bir e, ortamdayız ve kimsenin e, kimseye bir e, ne dersin e, şey hani bok atmaya çamur atmaya bir malzeme sağlamamak adına. <gülüyor> Götümüzü koruyalım adına yapılan bir hamle bence bu. Çünkü en ufak bir şeyde ırkçılık çok rahat kullanılıyor Amerika'da. Niye? Evet. E, hatta Arrow dizisinde de çok bok attılar. işte. E, niye zenci karakter yok. Ya, Marvel mesela Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Niye bütün zenciler kötü karakterdi? O, o kadar çok laf yediler ki onlar. E, ki aslında yani Hindiler yapmıyor bunu. <gülüyor> Asyalılar da yapmıyor. Afrikalılar hiç yapmıyor. Ama işte beyaz zenci olayı hani özellikle çok e, hassas bir nokta olduğu için ki Amerika'da yani benim bildiğim çok salak bir <gülüyor> federal yasa var. Hani bu e, ne, neydi o? E, nefret suçu. Evet nefret suçu yasası. Ve nefret suçu yasası aslında o kadar ölçü bir yasa ki. Tabii canım. Yani yasanın kendisi ırkçı. Ama aynı zamanda işte asıl sözde azınlık olan kesimi işte korumak için yapılmış bir şey. Her şeyi nefret yazısına dayandırabilirsin Amerika'da istesen. Böyle bir durumda hani en ufak birisinin bir alını çıkıp da hani sen niye e, bu filmde hiç zenci yok siz ırkçı mısınız dese oluşabilecek medya furyası. Ama adamın kaçmak kaynağı şey. var orada çizgi romanı gösterip ya e, bak işte bunda <gülüyor> yok ben de bundan uyarladım diyebilir. Bitti gitti yani. Diyebilir ama. Bu dava saniyesinde düşer öyle bir şey yok. Dava önemli değil zaten orada olan. Olay işte şey toplum, toplum algısı değil. Değil. evet. Çünkü tamam. ne kadar haklı olursan o. Yani kamuoyunda haksız duruma düştüğün zaman sen zaten hizmetini malını onlara sattığın için... Tamam. Boklanıyorsun. Peki Johnny Storm kimin kardeşi? Eee Suze. Ne olacak Storm niye zenci değil? Ya ne bileyim işte babası... Bunlar şey miymiş? Ha? Üvey kardeşi mi? Üvey kardeşi kardeş olabilirler. Nereden diyor? çıktı şimdi bu? Ha? Bütün dinamiklerini değiştiriyorsun sen ailenin. Yani o okuduğu... Tamam geri dönelim oradan <gülüyor> Flash'e Flash, Flash dizisine girelim. <gülüyor> Iris West. Iris West. Zenci, zenci kız oynayacak. Evet. Ama olur mu şimdi? Voli ne olacak? Voli şey mi? Usain Bolt da olacak voli. <gülüyor> yani, şimdi voli melez mi olacak? Voli melez de olabilir, zenci de olabilir. Bence ascanı çıkarsa çok komik Başka <gülüyor> Başkasından olur o zaman. Iris West zenci. <gülüyor> Bu zenci, Heimdall zenci, şey ne, Kingpin zenci, Perry White zenci. Ya bilmiyorum zenci olmuş olmaları hikayeyi çok etkiledi mi bence etkilemedi. Bak bunu daha önce konuşmuştuk. Bu İbneler <gülüyor> bilerek yapıyorum. ipneler deyip duruyorum ne kadar yerleşmiş dişime. Evet. Dişime. <gülüyor> Dişimin dolgu gibi yerleşmiş. <gülüyor> ya, bu bu pezevenkler. <gülüyor> Hep birilerine hakaret ediyor bir şey. Bu, bu boçeler. <gülüyor> bu göt herifler tamam mı? Bilerek yapıyorlar. Heimdall Whitecat'tı, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Whitecat, Whitest of the white. Herif zenci. Peri White, tamam <gülüyor> Soyadı White. Her şey Black oldu bu. Abi bu, anladın mı? Çok çirkin değil mi ya? Çok Gözle görülür tabii. bir çirkinlik yani. Elimle dokunabileceğim büyük bir çirkinlik bu yani. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Yani, Amerika'da yaşamıyorum. Aynen. <gülüyor> Ama ne bileyim işte, e, hani sonuçta bu algı meselesi. Geçen podcast, yayınlayamadığımız politik podcastimizde de konuştuğumuz <gülüyor> bir şey. Yani bu e, political correctness olsun, işte bu e, ayrım, ırkçılık, dincilik vesaire ya yani Bu sonuçta e, bireysel algıya dayalı olan bir şey bence. Her ne kadar toplumsal bir baskı ve toplumsal bir e, <gülüyor> e, propaganda olarak kullanılsa bile hani ben işte bir Asyalı'ya başka birinin Asyalı olarak hitap etmesinden gocumuyorsam o sorun teşkil etmemeli. Anladın mı? Evet. Yani onu anlayabiliyorum. Bir zen, yani zencilerin kendi aralarında birbirlerinin nigger demesi e, şey e, kabul edilebilir. Çünkü onlar bu, zenci mantığı da çok komik geliyor bu. bana. Çok yakın mı? arkadaşlar birbirlerine Ross bu çocuğu der ve alınmazlar tamam mı? Hani, ben derim ama işte başkası diyemez falan kafasında bir şey. Yani evet Hı? ama <gülüyor> e, bu da o kadar... E, ...olayı garip noktalara şey yapıyor ki, mesela şu anda hani söylenmemesi gereken kelimeler listesini bir döksem böyle... Tamam Huuu, huu. tabii canım. Yani gay, queer, bilmem ne diyemiyorsun, işte ne bileyim... E... Ya bu arada ibne kelimesi çok çirkin bir kelime değil mi? Ne kadar pis yerleşmiş ağzımıza ya. Evet. Yani bu da mesela Çünkü şu Çünkü mesela anda... ibne dediğin zaman gay birini kastetmiyorsun. Evet. Ama sana çağrışımı oradan yaptırıyor diyor ki bu herif diyor bu bu herif G ibn diyor hı hı. o ona domalıyor diyor tamam mı işte o o yüzden diyor bu pis bir şeydir falan sen, senin aklında bunu yazmaya çalışıyor ve sen ibneliyi de böyle puşluk olarak görüyorsun aslında küfrederken hani ne göt adam bana kullanıyorsun. <gülüyor> Halbuki e, böyle evet, dediğin zaman öyle sanki kullanmış. bütün gayler göt e. adamlarmış, işte göt kadınlar, göt insanlarmış gibi oluyor. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, yok tabii ki. olarak Yani bu geçenlerde e, hani Türkiye'de büyük olay olan işte bayan değil, kadın muhabbetin o temeli, da çok evet, yani. temelinde yatan bir şey. Yani ben bunlara değinmek istemiyorum çünkü sokakta taşıyabilirim korkusu var. Dolayısıyla politikal correctness yoluna evet. gidiyorum. Ama yani... Kadına kadın demişim, bayana bayan demişim. Ben saygı çerçevesinde bayan diyorsam ya da işte e, bu kadının e, hani saygısız bir kelime olduğu e, bilinciyle yapılmış bir şey midir, değil midir tartışmak bireysel bir tartışma. Aynen, aynen. Yani o yüzden yani bence bunlara hiç girmeyelim <gülüyor> Tabii canım yani bence bunlara hiç girmeyelim. Ama e, bence... E, John Storm'un e, zenci olmasında e, sıkıntı bir sıkıntı kız. yok. Ha bunu işte şeye geliyor işte tekrar kişisel şeye. Hani hangi niyetle, hangi amaçla niye yaptın bunu? Ha, evet geçen mesela bu işte Facebook'ta bu tarz bir, bir şey yazmıştım. Ben altında bir tartışma döndü. Diren mesela şey dedi. E, yan karakterleri yaptıkları zaman çok bir sorun <gülüyor> olmuyor. Hatta çok daha e, güzel olabiliyor. E, aslında hiç sallamadığım karakteri birden, çok salladığım bir karakteri bile dönüştürebiliyor o oyuncu iyi oynarsa falan demişti. Çok güzel bir şey. Evet, evet. Ama... ama... Ama oradaki koşulu var <gülüyor> ya <ona gülüyor> <Can karakteri>. <gülüyor> <gülüyor> Yani karakter olursa. Yani Spider-Man'i işte atıyorum, e, Superman'i Zenci yaparlarsa onun da sıkıntısı olacak. Evet. Yani işte. Ya bence, yani ben kişisel olarak benim düşüncem şudur yani... E peki e... Superman'i Zenci yaparlarsa senin canı sıkılmayacak mı? Yok, sıkılmaz diye düşünüyorum ben. Ciddi misin? Ya? Evet. Zincisi Süpermen. Dediler ki ya yeni Superman çekiyorduk ya biz işte Batman'li Ben Affleck'li falan. Hayır, benim süper mesela Ben, ben, ben Affleck'in <gülüyor> Batman <'i> oynamasına daha <gülüyor> büyük tepkim var. Ha, o, ama farklı bir <gülüyor> açıdan bakıyorsun. Şey diyor, Ben Affleck Batman dediler. <gülüyor> Henry Cavill de vazgeçti. Oynamayacakmış Superman'i Onun yerine Idris Elba'yı koyduk biz dediler. <gülüyor> hani ne oluyor lan? Demez misin yani? Yoo demem ya nasıl yani. Nasıl ya ne koyayım bin Abi, senelik mesela, Süperman ya. Yani. Bin senelik Süperman de yani ne bileyim e, sonuçta bu karakterleri bu kadar seviyor olmamızın sebebi hani çıkış noktalarında sabit kalıyor olmaları değil ki. Yani ya zamanla değişiyor. Haftada değil. bir okuduğumuz tipler bunlar. Haftada bir beyaz bir adamı hikayesini okuyorsun. Ya ama yani, Sonra zencisini verirlerse ulan ben 30 senedir bunu beyaz olarak okumuştum diyorsun yani. yani belki Alışkanlık meselesi. Ders, yani Alışkanlıklarıyla bu kadar kolay oynanmamalı abi. Bu çok Ama tankim. ben şunu düşünüyorum aynı zamanda. Hani sonuçta Superman'in orada beyaz beyaz zenci olması ne kadar önemli Superman karakteri için. Yani tamam altyapısındaki... En baştan Zenci olsaydı çok daha manalı olabilirdi belki. Belki yani, olabilirdi. Mi? Mesela, zaten zaten outsider'dı bilmem ne. Zaten hani e, Steel'ın gelmesi e, mesela ona bir kontrast oluşturması için. Yine aynı Superman amblemini kullanıyor Steel'da mesela ama Zenci kendisi. Hani hani e, <gülüyor> ya yani ben şunu düşünmeye çalışıyorum hani Batman'in, Superman'in e, hani beyaz olması tamam hi alt e, hikayesinde mutlaka etkisi var işte e, falan filan ama hani idealize ettiğimiz karakterin kimliğine ne kadar e, bir etkisi var tartıştığımız zaman orada aslında Batman'in herhangi bir e, fiziki özelliği işte e, değil. Batman'in ideolojisi fikrinin ön plana çıkması gerekir ve her türlü diğer e, detayları hani kabullenebilirim diyebilmek istiyorum. <gülüyor> ama diyemiyoruz. Ama yani diyebilirim diye, diye düşünüyorum. Yani başıma gelmediği için bir şey <gülüyor> yani, diyemeyeceğim. Mecazi bir Bruce Wayne'le okay mısın mesela? Ezenci bir Bruce Wayne'le okayim ben ya. Çok zengin, zenci bir Bruce Wayne. Evet. Hani zenci bir Bruce Wayne'in fikri bence fakir bir Bruce Wayne'in fikrinden çok daha kabul edilebilir bir şey. Fakir Bruce Wayne Batman... Olamaz zaten. Olur çok... canım yine olur ya. Olur da daha zor olur. Bir <gülüyor> alıp geliyorum. Tamam. Ya yani olamaz. Yani bir kere e, bir alet edevatı e, olmazdı. Ne bileyim yani en fazla olsa olsa şey olur Daredevil olurdu. Kendi kendime konuşuyorum bu arada tabii. E, Carp Quest almaya gittiği için ama... Olay bu benim için Yani Bruce Wayne'in beyaz olması Olmaması Hikaye ne kadar etkiler Bruce yani Batman oluşunu ne kadar etkiler Bayağı Bilmiyorum. etkiler galiba ya. ya Bence çok da etkilemez gibi geliyor Bence bayağı etkiler Ama dediğim gibi kızdığım konu o değil zaten yani. Evet Benim alışkanlıklarımla oynanıyor olmasına kızıyorum ben. Bilmiyorum yani Bence çok da fark etmez Ha şey olursa eğer Eee Hakikaten karakterin bütün altyapısıyla oynanacak bir değişiklik olsa... Ama oynamayacaksan niye zence yapıyorsun abi? Çünkü bir, oynasan da oynamasan da fark etmeyecekse... Bir beyaz stereotipi oynayacak siyahi bir oyuncu oynatmak çok ayıp değil mi ya? Beyaz bir stereotip olacak mı peki? Nasıl olacak mı abi? Belki olmayacak Johnny abi. Storm oynayacak çocuğa diyorlar ki hı hı. beyaz bir adam gibi oyna. Yani bu, bu böyle oldu. Öyle mi diyecekler King, King acaba? Kingpin bile öyle oynadı ya. Hayım da bir zenciliğini görmedik falan. Ama senin orada zencilik dediğin <gülüyor> şey ayrı bir stereotip oluşturmak ve ayrı bir ırkçılık pozisyonuna girmek değil midir ki? Hayır değil. Bunu daha önce konuştuk. Bu stereotip değil abi. Bizim dışarıdan stereotip dediğimiz şey adamın normali. Yani hayır, adamın zenci, normalini sen burada zenci adamı elini böyle yayıp kınışı falan demiyorum ki ben. İşte saçı öyledir böyle giyinir falan manasında söylemiyorum. Ama bütün bunları bir araya topladığında bizim stereotip dediğimiz şey hı hı. adamın normali o ya. Adam, ben, adam, adam için arada, sana normalsin. Senin stereotipin hayır, Bu arada biz yani. burada hep şu, şu açıdan bakıyoruz hani Johnny Storm siyah olduğu için üvey evlat olan Johnny Stormmuş gibi konuşuyoruz. Belki suyu üvey evlat olarak aldılar. Su belki Harlem'de yetişti ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> onunla ilgili ben hiç fikir beyan etmedim. Tabii ki olabilir. Olabilir. Hiç ama. düşünmemiştim öyle düşünmemiştim. Yani gibi. şu ana kadarki bütün e, yaklaşımlarımız e, o yönde e, şey bilinçsiz bile olsa. Ben öyle düşünmemiştim hiç. Yani ben bunu görüyorum mesela. Muhtemelen öyledir zaten. Evet. düşününce evet. Yani. Mesela belki yani e, üvey evlat olan sudur. Bilmiyorsun ki. Tabii Storm ailesi zenci bir aile olabilir yani. Tabii. Belki şey gibi e, atıyorum. Ama iddiaya girelim mi? Yani bence değil. <gülüyor> yani belki şeydir. İkisi de üveydir abi. Çocuk olabilir. yapamayan bir aile bir zenci bir beyaz evlatlık edinmiştir. Olabilir ama. Olabilir ama. Yani ama hani, olabilir. işte bu, bu bir stereotipleme olarak da algılanabilir. Çünkü ha, böyle oluyor. bir stereotip dediğin şey nasıl Heh. oluşuyor kafanda abi? Ha işte o yüzden biz eğer e, stereotipi eleştiriyorsak çünkü zenciler de izlesin, zenciler bize kızmasın için yapılan bu hamle de stereotipik bir stüdyo evet, hamlesi. Evet, o zaten çirkin çok. Evet, çirkin bir stereotipik hamle ve bunu eleştiriyorsak eğer, bizim aslında stereotiplerden arınmış bir pozisyonda eleştiriyor olmamız gerekiyor. Çünkü iki yanlış bir doğruyu götürür. Tamam işte. <gülüyor> Ama benim sana sunduğum şey stereotip olduğu için değil, adamın normali o, stereotip vermiyorum, o normali hayatı o. Yani. adamın normalini Kişişi sen nasıl... o, de... kültürü o. Ha işte adamın normalini sen neye göre değerlendiriyorsun? Nasıl yani? Adamın normalini sen bir, bir tane zence aile görüp karar vermiyorsun tabii ki yani. Çin Ama Benim bir yani. sürü zence arkadaşım vardı. Tamam. Bak, <gülüyor> bu tipik şey. Tipik siyasi tartış vardı öyle. Benim bir sürü Kürt arkadaşım, bir sürü Ermeni arkadaşım, bir sürü. Lan, <gülüyor> benim Benim geçmişime baktığımda zaten benim Türklüğüm bile hani <gülüyor> net değil yani. Ama savunmaya geçti zaman Benim bir sürü bilmem ne arkadaşım evet. var dersin öyle bir. Şey. Ama. Bir yandan düşününce hani... ya Şimdi sana verilenle stereotip oluşuyor değil mi yani? Az önce bahsettiğimiz şey aslında çok da ucundan hani girdiğimiz şey. Türkiye'de bir zenci bir azınlık yok. O yüzden hani lan zenci desek ne olur demesek ne olur. Çok siyasi bir yönü yok bizim için. Ama çocukluğumuzdan beri de Amerikan dizileri ve filmleri evet. bize sürekli zenci stereotipini pompalıyor yani. Evet. Onlar hep suçlular, onlar hep bilmem neler falan filan diye. Yani adamın normalini biz... ...değerlendirip yargılayabilir miyiz? Yargılayamayız. E tabii ha. ki yargılayamıyoruz. İçinde yaşamıyoruz çünkü evet. o toplumu yani. Ve yani bize Amerikan medyasının ve işte e, kült, e, pop kültürünün sürekli olarak beslediği... ...her şey stereotipli. Ama şey de var abi... Ya yani beyazlar da belki öyle yaşamıyor. Tabii ki. <gülüyor> Ama şey de var... Ee, Zenci filmleri var mesela. Zenci evet. romantik komedileri var. Zenci işte e, sitcomları var falan. E bunları da çok izledik biz çocukluğumuz boyunca. Yani onları da bize veren aslında işte o dizileri ve filmleri yapan insanlar mesela beyaz mıydı diyorsun. <gülüyor> Hayır ama sonuçta onlar da yapımcı ve onlar da bir şey pazarlamak için yapıyorlar. E ya bir olgu oluşturuyorlar ama yani, onların aslında amacı şey değil mi? Yani romantik gibi... komedilerin ben hep şey görmüşümdür. İşte o yapılan yani mesela... e, mainstream romantik komedilere e, bir bir şeydir hani arkadaş bakın bizim de böyle bir hayatımız var bizimki de bu bizimkiler bizim zenci e, insanlarımız da bunu izlesin o zaman deyip yapılan bir şey değil mi? Ben evet. Hep öyle ama mesela şöyle düşündüğünüz zaman mesela biz şu anda e, televizyonu açtığımızda karşımıza çıkan işte <gülüyor> Türk dizileri filmleri Türkiye'yi ne kadar yansıtıyor? Yaşadığın ortamı, senin çevreni ya da kültürünü anladın mı? Yani öyle düşündüğün zaman da o zencilere sunulan zenci yani özellikle hani BET'de gördüğümüz işte dizilerdir, işte Barbershop de şudur budur. Hani aynı oranda e, bir değişikliğe ya, uğradıklarını tabii New düşündüğün zaman... New York'taki zenciyle bilmem ne de bir değil diyorsun yani, sen, anlıyorum yani. Yani şeyi diyorum mesela atıyorum e, <gülüyor> şu anda... Arap ülkelerinde deli gibi e, Türk dizileri oynuyor ya mesela e, hala öyle ama 2000'lerin işte sonlarına doğru Kore dizileri patladı işte, işte Asya'da vesaire. Hani ben görüyorum yani Kore'ye gittiğimde herifler gerçekten o şekilde yaşamıyor ama işte Japonlar Kore'yi gördüğü zaman bambaşka bir Kore görüyorlar. Tamam mı? Koreliler böyledir. Hani şeyler çok büyük e, şey olmuştu, e, olay olmuştu. İşte e, <gülüyor> Pasifik Asya ülkelerinde işte e, Orta Asya ülkelerinde işte kadınların hepsi Koreli erkeklerle şey e, evlenmek istiyorlarmış da bilmem neymiş de. Lan geri zekalı öyle bir adam olsa zaten senin aşık olduğun ve bulmak istediğin adam olsa zaten hani ülke... Fark etmiyor <gülüyor> herhalde. Ha, <gülüyor> din değil. Aynen. Yani Kore'de yok ki zaten böyle bir <gülüyor> adam. Aynı şekilde yani şu an Arap ülkelerinde işte hani... E, ki, Türkiye imajı ki inanılmaz turist çekiyor hepimizin de e, gördüğü gibi sokaklarda. Avrupa ülkelerindeki Türkiye imajını da çok merak ediyorum. Ben yani orası. ben birkaç defa gittim Dubai'ye. Mesela ki yani orada kadınlarla çok konuşma fırsatım olmadı ama hani konuştuğum erkeklerin hepsi bana şunu söyledi. Yani kız arkadaşım işte keşke benim Türk olsaydım falan gibi şeyler diyor bana <gülüyor> ya da ne bileyim işte... <gülüyor> İşte bütün e, Türk dizilerindeki oğlanlara aşıklar, bütün buradaki kızlar falan filan nefret ediyorum onlardan diyen inanılmaz sayıda insanla karşılaştım. Ve bakıyorsun abi yani dizide gördüğün o e, Danyo elemana aşık olan milyonlarca Arap kız var ama yani bu Danyo adam ve benim Danyo dememe rağmen sokakta böyle bir adam yok. O adam o evet, değil zaten. O adam Oo, o değil. oynadı karakter. Aynen. Ve o karakter Türkiye'yi yansıtan veya Türk aklinyı yansıtan bir karakter de değil. Ama daha kötü bir şey var. O adam o oynadığı karakterden daha değiyor bir adam. <gülüyor> yani orasını orasını bilemem. Ama işte benim demek geldiğim nokta o. Ya yani bizim değerlendirdiğimiz ha, zencilerin perspektifi budur diye referans aldığınız zenci filmleri, dizileri şu onlar da hani her ne kadar zenciler tarafından yapılmış ve zencilere e, onlar da kendilerini benzemem. daha iyi göstermek istiyorlar. Daha Onu iyi, daha yani. farklı, daha işte ne bileyim e, daha ee, beyaza yakın. Beyaza yakın veya daha gerçekten siyaha yakın ol, olmasını gerek... E, ...daha yakın olduğunu düşündükleri formatta. Çünkü zencirlik budur motifleri de var heriflerin. ve var Hani o da Amerika'daki zincirleri yansıttığını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla hani bizim referans noktamız tabii ki çok e, şey bir nokta. E, nasıl desem. Çok çok çok dışarıdan bir e, referansımız var. Geçen yüzden, hafta şey izledim... E, Louis CK, Chris Rock, hı hı hı. E, Seinfeld evet. ve m, İngiliz komedyen ne herif? Ee, Ricky Gervais galiba. Evet sevmiyorum Gervais'i. Ben, ben seviyorum herifi. Aralarında gerçi çok farklı duruyordu yani, evet. yani e, komedi anlayışı olarak da Bana çok farklı. Bana çok var. çok yapay geliyor Gervais. Bu arada senin yüzünden zaten çıkmam gerekiyordu oturdum bir saat onu hisset. Bence güzeldi. <gülüyor> güzeldi güzeldi. Yani dört tane büyük komedyen hani toplanmışlar işte. Komedi hakkında konuşuyorlar, stand-up hakkında konuşuyorlar. Şey ilginçti mesela, Chris orada şeyi söylüyor, ben artık hani e, niga kelimesini kullanmayı bıraktım diyor herif. Evet. Ya herifin aslında e, zenciler tarafından çok acayip sevilmesi, takip edilmesi, bütün stand-up'larına gidilmesinin sebeplerinden birisiydi aslında o. Hani e, işte biz sadece biz zenciler birbirimize niga deriz, Bakın ben de bunu işte üç cümlede bir Niga diyerek gösteriyorum. İşte biziz, biz beraberiz, ben sizin içinizden biriyim falan. Ve onu demeyi bıraktığını söylüyor. Çünkü şey diyor, gerek olmadığını fark ettim diyor. Gerek kalmadığını düşündüm diyor. Ama demek ki daha önce bir gerek görüyordu herif. Ya bu şeyle alakalı olabilir. <gülüyor> Tabii, ya adamın okunlaşması vesaire. buyuyor? Evet, yaşı işte. büyüyor, algısı değişiyor falan filan. Ama herif mesela Luis II'ye dönüp şey dedi hani bu herif Nigga dediğinde ben bozulmuyorum dedi mesela. Ama sen deyince Ricky Cervais'e sen deyince bozulurum dedi Chris Rock. Anladın mı? Orada da garip bir durum var. Evet. Seinfeld de mesela Yahudi esprisi yapmıyorum diyor ama herif yani hani şimdi bütün o stereotipleri düşündüğün zaman üzerinden o Yahudi stereotipi akıyor herifin herif. Yani diyorum. Seinfeld böyle a babası gibi tamam mı? Yani Seinfeld'in zaten ben Yahudiyim ee, şey... Yapmıyor olmasına rağmen her şeyde her şey Yahudi erik. Evet evet. Zaten bunu söylediğinde hani ben kullanmıyorum bu tarz espriler dediğinde Diğeri şu şey dedi. Hmm. Kullanmana gerek yok zaten. Evet. Yani <gülüyor> senin her cümlen de var zaten bu. Hani sen söylemesen de falan. Öyle ama bir durum var yani. Ama bu hani şu şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Adam onu hani bilinçli bir şekilde yapmıyor olması. E, hani bir onu Yahudi yap... Yahudi olmaktan çıkarmıyor. Ama adam zaten Yahudi yani. Kendi gibi davrandığı zaman tabii ki Yahudi olarak görünmesi gerekiyor. Tamam, ama işte o noktada benim e, az önce anlatmaya çalıştığım şey devreye giriyor. Herif e, kendi gibi bir Yahudi gibi davranmaya başladığında biz ona diyoruz ki aha Yahudi. Anladın mı? Hani stereotip dediğimiz şey o. Halbuki stereotip falan değil abi o, o işte yani. Ama ne bileyim e, <gülüyor> şey... Ee, hani dedim ya, belki biz yani, yani özellikle biz... Kavram kötü. Biz stereotip dediğimiz zaman bunun e, e, en ucuzlam ucuzlaşmış işte en basit haline indirgediğimizi düşünüyoruz. Tamam mı? Halbuki evet. değil. Tabii tabii. Yani zaten, yani zaten zaten hani e, insan algısının bir e, hani stereotipleme ya da bir şey e, stereotipin ötesinde hani, genelleme genelleme değil, şey. ve kalıplama yapmadan algı oluşturması söz e, konusu değil. değil yani, yani dolayısıyla yani bizim algı sistemimiz zaten öyle oluşuyor ha, işte dairesel bir şey görüyorsun işte eliptik bir şey görüyorsun ondan sonra yumurta şeklinde bir şey görüyorsun ha bunlar oval diyorsun tamam mı yani bu genellemedir ve bu genellemeyi yapmadan da o ilişkilendirmeyi yapamıyorsun hani bu algımızla ilgili olan bir şey. Tabii ki bir e, kafamızda bir format, bir template oluşacak her şeyle ilgili. Ama benim demeye çalıştığım şey de şu. Senin kafanda oluşan işte template'le aslında gerçekte e, var olan template uyuşmuyordur büyük ihtimalle. Çünkü biz ta Türkiye'den ve hani çok filtrelenmiş, çok e, prodüksiyon değeri katılmış şeyler üzerinden zenci, Amerika'daki zenginliği algılıyoruz. Hani benim demek istediğim oydu. Hani o adamın normalini biz bizim değerlendirmemiz işte o yüzden biraz şey garip gelmişti. Ama işte Egemen Beyaz toplumda bir yandan o zenciyi kendiye benzet kendine benzetmeye çalışıyor. Öyle bir çirkinlik var yani. Yani o zenciyi kendine benzetmekten ziyade e... Herkesi herkes kendine benzetmeye ha, çalışıyor. Yani evet, herkes <gülüyor> ona benzesin istiyor yani. Herkes ona benzesin istiyor ki yani bu emperyalizm bir şeydir. Yani herkes bana benzesin ama bir tek orijinal ben olayım. Evet. Olayı. Onu geçtim ee, ister istemez sen de e, o bana benzedemese bile benzemek istiyorsun ee, bir şekilde falan filan. Oralara hiç girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli sular. <gülüyor> evet, geçen seferki yine bu konuyu konuşmaya çalışmıştık ama sonradan aşırı politik ve aşırı siyasi evet. bir yere gittiğini fark edip yayınlamaktan vazgeçmiştik ki orada iş mevzu uçculuktan çıkıp ...bayağı bildiğin kapitalizme Kapitalizmi, kapitalizmi kapattıktan falan. sonra devam etmiyor mu kapitalizmeye? Tabii canım bitirdikten sonra devam ediyordu <gülüyor> onu yani o bayağı üç buçuk saat kapitalizm konuşmuş olabiliriz yani evet. benim kafam da güzeldi zaten ki ben yani zerre bildiğim yok. <gülüyor> Okey diyorsun ki sen Aha. benim bir sorunum yok bu ya benim kestim, benim bir sorunum yok benim ya e şeyi söylemem lazım. <gülüyor> Zenciliğin tamamen dışında bir mevzu olarak niyetle farklı. sorunum var. Ee, hani Fantastic Four için yapılan hı hı. casting oyuncu seçimi hı hı. bence e, ilk diğer iki filmden daha iyi. E, bence de daha iyi. Yani hani orada da mesela işte Latina'mız vardı. Evet su mesela. Storm, su, su Storm orada bildin şeydi yani onun aynı anne ve babadan çıkıyor olması İ da imkansız. imkansız. Yani <gülüyor> e, Jessica Alba ile Chris Evils, Chris Evans, Chris Yani orada da bir e, evet. şey var ama renk tonu birazcık daha uyuyor diye. <gülüyor> Annesi bir aldatmış falan. Yani ne olursa olsun ben <gülüyor> ya yani diğer iki filmden çok daha iyi bir film bekliyorum hani. Bir de tabii öyle beklemek de istiyorum tabii. Tabii şey tabii. Var. Ya bence daha iyi bir film e, çıkma ihtimali yüksek. Ayretten hani dediğim gibi başta ben e, Michael B. Jordan oyunculuğunu seviyorum ve hani çok da boş bir adam olduğunu düşünmüyorum adamın. Ben oyunculuğuyla filme hiçbir şey katmayacağını düşünüyorum. Hiç hem de. Çünkü Johnny Storm'la ilgili çok bir derinlik yaratılacağını da düşünmüyorum filmde. Hayır ama en azından şey boş. Ya tamam Johnny Storm çok aslında derin bir karakter değil. değil. <gülüyor> ama hani o mallı bir şekilde yani oyunculukla yapabildiği kadar bir oraya bir karakter katabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Michael B. Jordan. Ya, Fantastic Four filminde gerçekten böyle bir hani oyunculuk bekliyor muyuz ya? Beklemiyoruz ama oyunculuk beklemiyoruz diye de yani ya yani saçma sapan bir şey çıksın da istemediğimiz için, değil mi? Diğer iki filmde neyi beğenmemiştin sen? Niye sevmedin o iki filmi? Yani hikayesi kötüydü? de kötüydü. Yani o iki filmde benim beğendiğim tek şey, Datin'i e, oynayan erkin adı neydi bilmiyorum. Hmm. ...unuttum. O herifin insan halindeki <gülüyor> oyunculuğunu beğenmiştim. Onun dışında yani ne Mr.Fantasy'in e, hani portelenmemişi dahil olmak üzere hiçbir şeyini sevmedim. Suyu sevmedim. E, hani şey, e, tamam e, doğuştan sana verilmiş bir yetenek değil o kazandığı süper güçler ama... Hani artık belli bir e, ısınma evresinden geçmişsin değil mi? Hani orada karakterin hakikaten süper güce sahip olduğunu inandıran tek karakter şeydi. E, Chris Evans'ın Tony Storm'uydu ama Chris Evans da çok çabuk bir oyunculuk sergilemişti. O, o yüzden sevmiştim. Hani o adamların gerçekten süper kahraman ya da işte süper güce sahip insanlar olduğuna ben bir türlü inanamadım filmde. Ben geriye dönüp böyle <gülüyor> düşündüğümde o iki filmden aklımda ne kalmış diyor. Benim aklımda sadece Doktor Doom kalmış. Sahne dahi hatırlamıyorum filmlerden. Bir tek Doktor Doom'un birkaç sahnesini ben hatırlıyorum. Ben ikinci filmde Silver Surfer'la Galactus geleceğini duyduğum zaman çok heyecanlandım hatırlıyorum. Silver Surfer'ı gördüğümde ee, sikti bu ne lan dediğimi hatırlıyorum. Ve Galactus'un gelmediğimi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fantastic Four önümüzdeki sene Ağustos'ta mı giriyor? Öyle bir şey e, öyle mi? Öyle bir önümüzdeki şey. yıl yazıları yazı e, geliyor. Ama mesela şey e, Kate Mara. Evet, mi? Kate Mara. Kate Mara. Ben, Kate mi? Kate'i mi? Ben hep Kate'i diye. Ben e, aklımda Rooney Mara olduğu için sürekli e, Mara'yı çok net hatırlıyorum ama. <gülüyor> Kate mi? Kate'i mi bilmiyorum. E, bence fena bir seçim değil. Jessica Abba'dan kesinlikle çok daha iyi bir suston olacağına benziyor. Ya, işte mesela o seçime bakıp insan şeyi düşünüyor. E, komediye değil de daha e, karanlık evet, bir filme mi yani, acaba? Normal şey şey... Dolon vurgusu tabii bütün çizgi roman filmlerinde bir şey yaptığı için Hı -hı. bir ya burada da biraz da hani komediden öteye daha bir dramatiğe mi gidiyor evet. acaba diyor insan ki sanırım öyle olacak yani. Öyle olacak çünkü genel bir algı var şu anda bizim e, neslimizde ve bizden sonra nesli. Komedi dil olursa daha gerçekçi oluyor. Değil mi? Aynen. Yani <gülüyor> ciddi olduğun zaman ve negatif olduğun zaman daha cool oluyorsun. Yani hiç yani şu dönemde ki komedilere baktığın zaman bile çok ironik, işte laf sokmalı e, vesaire e, eleştir, eleştirel komedi daha işte hoşumuza gidiyor. Yani gidip de bir slapstick izleyip de aynı zevki alamıyoruz. İşte çocukluğumuzda olduğu gibi. Yani biraz mimlenmişiz öyle. Jaded. Bak konuyu çok garip bir yere getireceğim. Biz geçen gün bir arkadaşımla bunu tartıştık. E, komedi meselesinde. Hı. Yani şeyi düşündüm, düşündük aslında e, şu an güldüğümüz şeyleri hı hı. ve çocukken güldüğümüz şeyleri, çocukken güldüğümüz şeyleri şimdi gülmediğimizi. Evet. Ama bizim çocukken güldüğümüz şeyler, annemizin babamızın güldüğünü evet. düşündük. Evet. Hani e, komedi dedik, komedideki ilerleme. Yani ilerleme teknolojideki değil. ilerleme <gülüyor> veya değişme. Gülüşme. Değişme. Yani. Neyse hani. Yani şeyi düşünüyorum. Şimdi ben düşen, e, oraya buraya çarpıp sakarlık yapıp düşen adamları artık gülmüyorum. Evet. Tamam mı? Hani komik gelmiyor ama çocukken çok komik geliyordu. Evet. Ama ben çocukken benim güldüğüm o şeylere annem babam büyüklerken gülüyorlardı. Evet. Çünkü daha farklısını görmemişlerdi tamam mı? Öyle bir durum var ama şimdi Charlie Chaplin'de bile. Şimdi Charlie Chaplin niye hala çok büyük bir komedyen, çok büyük bir sinemacı olarak biliniyor? Çünkü sadece komedi yapmıyordu. Yani herifin Tabii. çok büyük alt metni vardı verdiği işte evet, evet. hani siyasi bir duruşu vardı, fikirleri vardı. Oydu buydu ama bütün onları dışarı atıp filmlerine bakarsan Charlie Chaplin'in sakarlık yapan, düşen adam aslında. Evet. Ya da işte e, Laurel Hardy filmleri sürekli düşen adamlar yani. Ve komedi o tamam mı? Çok böyle, çok sığ bir komedi. Güldüğün şeyler belli. Ya da onları e, senin için daha anlamlı hale getiren şey illa bir alt metin, bir, bir şey, bir hikaye, bir şey yani. Bir şey olmalı. Şimdi şey çok... E, bu aynı zamanda hani buna baktığım zaman şey görüyorum ben. E, cehaletle de alakalı bir şey sanırım bu gibi geliyor veya kültürle de. Hani bundan 50 sene önce insanlar... Benim şimdiki halime göre tabii ki doğal olarak çok daha cahiller ya da öyle geliyorlar. Çünkü onların hiç görmediği ve arada yaşanmış o 50 seneyi ben görmüşüm, biliyorum. Şimdi ulan şeyi düşünüyor insan, bu insanlara yazık değil mi? Hani <gülüyor> 100 sene önce güldükleri çok sığ şeyler varmış ve orada kalmış. Ya ben... E Benzer bir konuyu aslında başka bir podcastte dinlemiştim ben. Hani bu İngilizcesi Wonderlust olan, Türkçe, dinledim, Türkçe karşılığında ne olduğunu bilmediğim bir kelime var. Yani Wonderlust dediğin şey aslında böyle çok çocukça her yeni şeye sevinen, her şeyde pozitif bir algıyla bakabilen ve her şey şaşırıp mutlu olabilmek anlamına geliyor. <gülüyor> hani biz bunu... Belli bir yaşamımızın belli bir evresinde kaybettik. Hani biz şu anda hadi yani ergenlere bak derken yaptığımız eleştiri de aslında bir yandan bu. Hani e, onlarda aslında görmeyi umduğumuz ya da olması gerektiğini düşündüğümüz bir e, belli bir e, nasıl desem çocukluk saflığı eşiği gittikçe aşağı çekiliyor ya. Yani atıyorum ben çocukluğumda atıyorum e, çocuklar küfretmeye Beşinci sınıfta başlıyorsa eğer şu anda ana okulunda ana avrat düzgiden çocuklar var. Ve biz bunu kötü bir şey olarak e, algılayıp e, yorumluyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu daha demin dediğim gibi belki birazcık da bizim mimlenmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü önümüzde o kadar çok kalıp, o kadar çok e, işte kavram, o kadar çok e, sosyal baskı, o kadar çok işte birbirimizi gösterme isteği ve gereği var ki. Sen şimdi mesela Charlie Chaplin'i çok seviyor da olabilirsin. Hani aslında hiçbir e, e, kafan boşken izlesen belki kahkahalarla güleceksin. Ama yanında biri olduğu zaman mesela o bir şey der mi acaba? İşte benim onun gözünde ben hani salak durumuna düşer miyim diye kendini tutuyor da olabilirsin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde. Hani bütün bunları düşündüğün zaman biz aslında komedimizi bile aslında manage ediyormuşuz gibi geliyor bana. Belki... E, kendimizi sağsa hani bizim sürekli e, şey terimi vardır. Guilty pleasure diye. Hmm. Aslında kimseye göstermek istemedin ama evde tek başınayken yaptığın şeyler, zevk aldığın şeyler. E, şey ha şey eee Nerdistin e, Dave Grohl röportajında böyle bir şeyden bahsediyordu Dave Grohl. Hani aslında olmaması gereken bir şey bu bir Guilty Pleasure. Seviyorsan seviyorsun arkadaş yani. Sen neyi kime kimden saklıyorsun ki? Yani eğer sen e, gecelere işte e, kulaklığını takıp müziğin sonuna kadar açıp da işte e, Aqua dinliyorsan <gülüyor> bunu sokakta da dinleyebilmelisin diyor. Ki bence haklı. <gülüyor> Ama bunu yapamıyoruz çünkü ya ulan şimdi sokakta işte omuzumda boombox'a aqua dinleye dinleye gitmek istiyorum ama millet beni e, hani loser, loser e, zanneder. Millet bana bak tip tip bakar. Korkularımız var böyle. Ve bu da bize gittikçe kabul edilebilir ya da niş ya da işte ecci ya da e, ne bileyim e, şeylere taşıyor. Konulara zorluyor gibi geliyor. Dolayısıyla belki... Biz kendi kendimize işte aslında belki geceleri açıp eski Dallas dizilerini izliyoruz ama hiçbir zaman buraya gelip de abi dün geceki Dallas izledin mi abi demiyoruz. İzledin mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ama mesela ben çocukken e, hani ben konudan bağımsız televizyon bağımlılığım olduğu için her şeyi izliyordum. Benim de canım yani Tabii ki, ki aynen öyle. Her şeyi izliyordum ben. Ki her, her şeyi. Ve şöyle bir şey var. Kimsenin, e, hani aslında herkesin bildiği ama kimsenin kabul etmediği. Bir şey yeterince izlediğin zaman ona bağlanıyorsun. Evet. Merak ediyorsun çünkü. Evet. Yani ben e, zamanında yetişip her bölümünü izlemesem bile Hayat Ağacını çok severdim. Bence <gülüyor> çok izledim ya Hayat Ağacını. Ama abi bir de ama kısıtlısın şu anda, ya. Üç tane kanal var. İzleyeceğim abi, ne kadar şey var güzel. Yani. yani kısıtlısın veya değilsin. Yani şu anda mesela düşündüğün zaman o haline gülüyorsun. Veya dalga geçiyorsun kendine, ironik bir şekilde. Yani bir tane cadı var değil mi orada? Bir tane hayata gelmiş bebek var falan filan. Lan bunun neyini beğendim de izledim diye kendini değiştiriyorsun. Ama bu beğeninin belli bir e, entelektüel kıstasa ya da e, seni e, tanımlayan bir e, standart... O hayat acı değil ya, o passion. Öyle mi? Evet. Ben ikisini de izliyormuşum passion demek or, Ha ikisini de izliyormuşum de demek izliyorum. ki. de <gülüyor> Tabita'yla işte kuklası, beyi. evet evet. Passion mı? Passion mı? Üzülüyordum ben. O da 1000 senedir devam eden bir... Ya, devam ediyor mu şu anda bilmiyorum evet. ama... Sanırım hala ediyor veya yeni yeni bitmiştir yani. Ki o şey, ee, şeyde yayınlanmıyor muydu? CNBC'e CNBC verdi. CNBC'e ve CNBC'e o zaman işte biz çok radikaliz, biz işte çok edgy'yiz diye çıktığı noktasında... Akşam 6'da, prime time öncesi verdikleri bir diziydi. Ya yani şu anda sen herhangi bir CNBC'ye eee şeyine e, yapımcısına ya da yöneticisine gidip de siz eskiden peşiniz veriyordunuz <gülüyor> lan deniyorlar. Dediğiniz zaman o adam için belki o bir utanç kaynağı bile olabilir. Sanmıyorum. Ben. Çünkü o işte biz CNBC olarak biz çok kaliteli şeyler yapıyoruz. Bilmem ne havasına giren bir insansa eğer biz trend oluşturan bir e, şey medya kuruluşuyuz vesaire gibi bir havada olan bir adamsa o adam için ve <gülüyor> utanç kaynağı bile olabilir ki olmaması gerekir bence. Yani, yani NBC grubu NBC'ye de NBC grubuna dahil değil, mi? Hmm. Yani sonuçta kurulduğundan 3-4 sene yani bildiğin zararla no, gitmiş. iyi de o NBC dizisiydi zaten ee, beşim, beşim, beşim. evet. Beşim. Bildiğin işte e, 3-4 sene zararla gitmiş. Eee bir firma hani belki çok büyük bütçelerle daha iyi diziler alamamış da olabilirler. Tabii canım o yüzden yani. Aha. Daha mecburiyetten de iniyorlar. Yani. yani her şeyin bir sebebi vardır ama hani bizim bütün davranışlarımız, algımız ve hele hele bu sosyal medyadan sonraki nesilde ne olacak hiç bilmiyorum ama hani her şeyimiz e, karşı görüş, e, nasıl algılanıyoruz üzerine... E, e, kurulu. Tabi bu kadar basit eğitim de gemek de saçma ama. Ya ama zaten galiba şey oluşmaya başlıyor. Hani gündelik hayatta yapamadığın, söyleyemediğin şeyleri sosyal medyada işte ister gerçek isminle ister başka bir isimle yapıyorsun, söylüyorsun. Ve bir noktadan sonra sosyal medyada da yapıp söylemeyi kesmeye başlıyorsun yavaş Hı. yavaş. Çünkü oradaki de artık senin kişiliğin ve onu da sakınman gereken kısımlar olduğuna ikna oluyorsun. Ve e, e, orası da biterse Tamamen içine kapanıp ya insana dönüşeceksin yani. Yani şöyle bir şey de var tabii. Hani bu aklına gelen her şeyi söyleyeceksin veya işte e, her şeyi haykıracaksın da demek istemiyorum. Yani demek istediğim şey bu değil. Hani benim gördüğüm ve hani son 10 senedir belki en çok tartışılan şeylerden bir tanesi internetin işte e, anonim kimliğiyle yapılan işte internetsindeki pislikler ve e, hani sorumsuz hareketler. Ee, hani bu toplumsal olarak bizi nasıl nasıl değiştirecek konusu işte internetin en büyük ta e, şey tartışma konularından bir tanesi hani Tabii canım gerçekten değil, öyle... Babil kulesi olarak görenler var yani, yani bizim hani bebe dediğimiz işte ergen dediğimiz e, tipler internetteki işte hiç akıl fikir sahibi olmadan bir laf atıp ortalığı karıştıran troller olsun vesaireler olsun hani bu da e, mesela e, benim söylediğimin belki birazcık tersine şu ana kadar söylediklerimin tersine bir vurgu ama hani o da mesela şey herkes istediği her şeyi söylesin veya işte sevdiği veya işte beğendiği şeyleri başkaları yüzünden içinde tutmasının çok da abartılmış hali olarak da örnek olarak da gösterilebilecek bir şey. Yani öyle biraz karman çorman oldu ama <gülüyor> şey biraz sıkıntılı. Şimdi biz hep çok kültürlülüğün bir yandan aslında güzel bir şey olduğunu düşünmeye zorlanarak ama aslında için içinde çok da iyi bir şey olmadığını, aklımızda bulundurmamız gerektiğini düşünerek falan yetiştik. Yani ben düşündüğüm zaman bunu görüyorum. Herkes de, çevremde de bunu görüyorum. Sadece Türkiye'de de değil, hani dünyanın çoğu ülkesinde bunu görüyorum. Hani çok kültürlülük bir renktir. Yani renk olarak kalsın Hani O, da o beni eğlendiren şey olsun ama benim kültürüm bana kalsın muhabbeti. Ha o da var. Evet. Öte yandan şu da var, biz aslında hani son belki 100 yıldaki en stabil ortamda yetişen nesiliz. Yani baktığın zaman benim dedemin dönemi, savaşlar dönemi işte ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı, ondan sonra işte Vietnamlar, Koreler, şunlar, bunlar, Sovyet Birliği'nin soğuk savaşı vesaire. Babamın dönemi aslında ekonomik kalkınma dönemi. Savaşlardan sonra işte yine yapılandırmalar vesaireler. Hani sonuçta bizden yaşça küçük olan bir sürü Orta Asya ülkesi var. Sovyet Birliği'nin dağılması. Mesela biz, ben çok net hatırlamıyorum ama... Yani, doğal, yani duvarın yıkıldığını da gördük. Gönlük hatırlıyorum. Yani çok umumlu olmadığı için hatırlamıyorum ben ama hani duvarın yıkıldığını da gördük. Sovyetlerin doğalmasını da çok net. İşte. Olay e, olmuştu ilkokuldaydı. Arpa Birliği'nin kuruluşunu gördük. Bilmem ne falan filan değil mi? Yani e, bunlar hep bizim çocukluğumuzda babamızın dönemindeki e, gündelik hayattı. Onlar e, bazı şeyleri stabilize etmeye çalıştılar. Bizim için e, işte e, ekonomik... E, bazı yükleri kaldırmaya çalıştılar. Biz hani onlara, babamıza göre, dedemize göre çok çok çok lüks bir ortamda doğduk, büyüdük ve yetiştik. Dolayısıyla bizim onlardan sürekli aldığımız mesaj şuydu. Yani onlar sürekli hayatta kalma mücadelesi veren nesiller olduğu için sen işte doktor olmalısın, avukat olmalısın, işte hani çok öğrenmelisin, okula gitmelisin, işte herkesden iyi olmalısın vesaire gibi e, misyonlarla büyütülmüş bir nesliz aslında. Ve ilk defa da bu nesli, bu misyonlara karşı çıkabilmiş bir e, nesliz. Dolayısıyla biz, bizim içimizde bence bir elitistik söz konusu. Yani eğitim alan, belli bir seviyeye gelmiş insanlar arasında her ne kadar e, hani karşılaştırdığınız zaman belki biz bir... E, Finansal olarak işte Silicon Vadisi'ndeki bizim yaşıtlarımız gibi değil, değilsek de ya da ne bileyim e, Amerika'daki Ivy League okullarında okumuş e, insanlar gibi değilsek de kendi çevremiz içerisinde, kendi aile ortamımız içerisinde bir sen daha iyisin, daha iyi olmalısın mesajıyla e, büyütüldüğümüzü düşünüyorum. En azından benim. Ben bu çok kültürlük, tek kültürlük muhabbetin şeyden açtım ben. Ee, i̇nternet sanki o çok kö kültürlük... E, hikayesini yavaş yavaş bitiriyor gibi. Yani az önce e, internetin Babil Kulesi olduğunu söyleyen Hristiyanlar var derken onu kast ediyordum. Hani Babil Kulesi hikayesi nedir? İşte e, bütün insanlara aynı dili konuştuğu için e, çok daha rahat bir şekilde anlaşır birbiriyle vesaire e, ve işte akıllarına bir fikir gelir. Tanrı gökyüzünde işte madem gökte ona ulaşalım deyip işte e, bir kule yapmaya başlarlar. E, yavaş yavaş o kuleyi tırmanırlar. Çünkü hani Tek bir kültüre, tek bir dile, tek bir dine sahip oldukları için o kuleyi e, el ele yapmaları daha kolaydır. Çünkü aynı dili konuşuyorlardır. Çok daha basit olur o kuleyi yapmaları, hı hı. dayanışmaları vesaire. Ve Tanrı yukarıdan bakar, ha siktir bunlar bana ulaşmak üzereler lan deyip şöyle bir sallar, devirir o kuleyi. Ve işte insanlar yeryüzünün dört bir tarafına dağılırlar. işte. orada bilmem ne dilini konuşan, burada bilmem ne falan filan. Böyle bir şey dönüşür şimdi internette de o çok kültürlük yavaş yavaş yerini e, tek bir internet kültürüne bırakıyor yani atıyorum nangegin öncüsü olduğu bir şey hani internet mimleri bütün e, hayatının bir haftasını kaplayacak şekilde sürekli internet gündemi olabiliyor. E, ve o kültürü interneti kullanan neredeyse işte herkes öğrenmeye başlıyor, biliyor oluyor. İnterneti günde yarım saat kullanan bir adam bile ona denk gelip ha ulan böyle bir şey varmış diye bunu öğreniyor falan filan. Hani o kültür oradan devam ediyor. İşte o acaba bizi kötü mü etkiliyor? Yani e, çok kültürlülükten bu tamamen... E, tek bir kültüre geçmeye mi başladık? O benim kafamı kurcalıyor mesela şu zamanlar. Mesela ben o konuda sana e, pek katılmıyorum. Yani aslında internetin e, hani birleştirici özelliğinin aynı zamanda bir e, hani e, nasıl desem? Senin dediğin gibi tek kültür oluşturma olayı olduğunu düşünmüyorum mesela. E, Ama düşününce mesela şimdi Almanya var, Amerika var, İngiltere, hı. Türkiye, Fransa, İsviçre. Onlarca ülke var değil mi? Hı hı. İnternette ülke yok. Yani evet. şöyle. Yani bir de internet diye bir şey var. O da <gülüyor> tüm dünya. Evet. Anladın mı? Yani o, e, Netiziniz biz. Aynen öyle. Yani sen bir internetin içinde sen bir dünya vatandaşısın. Türkiye vatandaşı değilsin. İşte Fransız vatandaşı değilsin aslında. Tabii ortak bir dili kullanabildiğin sürece. Orada da yine iş işte İngilizceye gidiyor. Ki İngilizce bilen sayısı zaten gün geçtikçe artıyor da artmaya internetle beraber daha da inanılmaz artmaya devam ediyor falan filan. Tek dile doğru gidiyorsun. Yani ben şunu e, hani kültür tabii ki dil bir kültürün çok büyük bir kesimi ama internet dediğin zaman hani belki o internetin de kendi yarattığı kendi bir dil var. var. Evet. evet. Yani e, benim görüşüm şu e, aslında internetin bir e, Toplanma yani alanı olduğu konusunda katılıyorum ama bu toplanan kitlelerin tek bir kimliğe doğru gittiği konusunda katılmıyorum niye diyeceksin? Çünkü <gülüyor> e, mesela bizim şu anda yaptığımız şey e, biz e, Gigstra diye bir site kurduk değil mi? Yani Giglere hitap etmeye çalışıyoruz ve mesela benim Facebook sayfam şu anda öyle bir durumda ki yani arkadaşlarımdan çok işte şu gig sitesinden, şu film stüdyosundan, bu bilmem nesinden, hani Tumblr gibi sadece haberlerin dolup taştığı bir e, volum var artık. Benimde değil mesela. Ha, mesela benim öyle şu anda. E, baktığın zaman aslında internet şunu sağlıyor, hani o ortamı sağlıyor olmasıyla birlikte sen e, internette hangi kimliğe bürünmek istiyorsan o kimlikle senin sana benzer kimlikler bulmana yardımcı oluyor. Yani ben Çizgi romancıyım vesaire dediğim zaman internetteki milyarlarca insan arasında çizgi romanla ilgilenen bir milyon insanı bulup onların içinde e, takılıyorum. E, onların konuştuğu dil farklı, onların hani tutumu vesairesi farklı ama mesela e, heykeltraşçılık Olayına girdiğim zaman mesela bu kitleden belki e, tamamıyla farklı başka bir kitle ile e, başka bir kültür paylaşıyor oluyorum. E, dolayısıyla bunun tamamıyla bir e, tek bir internet kültürü olacağını zannetmiyorum. Bence böyle spesifik grupların daha güçleneceği ve büyüyeceği bir alan olarak e, görüyorum. Hani şey vardır ya bu renkörlerini test etmek için kullandıkları öyle e, noktalar halinde hani onun gibi bir grup olacağız benzer <gülüyor> renklerde ama farklı tonlarda kendine özgü gruplar yani bana şey gibi geliyor dediğim gibi e, internet seni yavaş yavaş ya yani muhtemelen İngilizce e, internet diliyle e, harmanlanıp kırılıp bozulup e, tüm dünyanın kullandığı e, bir internet dili ...oluşacak bir noktadan sonra İngilizce ağırlıklı olmak üzere ve... E, Belki Çin'ci ağırlıklı olacak, ne bileyim. Ya hayır, yani ya, zaten şu an tamamen şey hani e, kafamın üstünden e, atıyorum. ne seçti işte, kesin <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle geliyor ama bir yandan da şeyi düşünüyorum hani... E, ...internet sanki doğal afetlerden sonra e, halkın işte evinden çıkıp gidip toplanacağı alan tamam mı? Hmm. Ama halk... Doğal afetlerden sonra oraya, orada toplanmak yerine e, halk bütün gününü orada geçirmeye karar veriyor bir noktadan sonra. O biraz sıkıntılı geliyor bana. Hı. Yani <gülüyor> hani paylaşım, bu kadar paylaşım iyi bir şey mi? Ya ben hani bilgiye aç bir adam olarak benimle paylaş, bütün gün paylaş. ya yani milyonlarca insan sürekli bir şeyler paylaşsın, ben onları almayı ama seviyorum mesela... ama bu kadar paylaşım iyi bir şey mi bir yandan? Şu trendi görmüyor musun sen? Ben mesela şahsım adına böyle bir trend görüyorum internette. Tamam internet dediğin şey bilgi denizi. Her şey var şey, internetin, e, internetin her şey bulabiliyorsun. Ama sen her şeye de maruz kalmak istemiyorsun arkadaş. Yani e, şu andaki bütün, bütün demeyeyim de e, çoğu internet e, teknolojisi bence 2.0'dan sonra internet 2.0'dan sonra şeye geliyor. Hani filtreleme, kişilerleşme e, ve organizasyon üzerine doğru gidiyor. Dolayısıyla bence şöyle bir ayrım Olacak büyük bir ihtimalle yakın bir gelecekte. Hani bütün bilgilerin sana e, böyle filtresiz aktığı bir kanal olacak. Senin tamamıyla senin kontrolünün altında ve sadece istediğin şeyleri görebileceğin ayrı bir kanal olacak. Ya şeyi sen e, yazar olmadığın için görmemiş olabilirsin. Ekiz sözlükte şöyle bir olay var abi. E, hı -hı. Yeni getirilen. Lüptolüp. Lüp. Kanallar tamam mı? Hı hı. Sen belli kategorik kanalları e, takip edip, hı hı. burada timeline'ında, tamam mı, hı hı. gün içinde, sadece bu kategorilere girilen haberleri alıyor olabiliyorsun. Evet, mesela az önce Facebook'taki bahsettiğim şey, filtreliyorum. sen filtrelemeleri kullanıyor musun mesela? Bir kısmını kullanıyorum. Hani belli başlı insanlar benim arkadaşım ama e, bu belli başlı insanların bazılarının fikirleri... E, çok da hoşuma gitmiyor ha. veya hani paylaştıkları şeyleri çok da beni ilgilendirmiyor. O yüzden mesela. Mesela default gelen Facebook'un. Tanrımdan kaldırıyorum. Ha, Facebook default olarak gelen şey. E, ne kaç tane filtreleme opsiyonu var? işte sadece arkadaşlarımın update'leri, sadece haberler, bilmem ne falan filan. Mesela ben Twitter'ı çok kullanan bir insan değilim ama e, benim Twitter'da en çok kullandığım şey listeleme özelliği. Hı. Yani ben çizgi roman tweetlerimi ayırırım, teknoloji tweetlerimi ayırırım. Arkadaş tweetlerimi ayırırım. E, dolayısıyla ben mesela yani özellikle bugün çizgi roman dünyasında ne var dediğim zaman genel akışıma hiçbir zaman bakmam. Ona bakarım. İşte arkadaşlarımdan bir şey e, gelmiş mi acaba diye baktığım zaman kendi e, şeyime bakarım. O arkadaşlar e, listesine bakarım. Hani benim çok da düzenli olmasa bile hani böyle ayırdığım filtreleme e, opsiyonlarım var. internet içinde e, şey içinde, kişisel kullanım içinde ve bunun ileride çok daha e, bize kalıp halinde sunulacağını düşünüyorum. Yani ulaşmak istediğin zaman abi sen ne, ne bulmak istiyorsun? Git Google'a ara bul. Ama e, bunun üzerinden sadece bu gelecek gibi e, belli duvarlar örülecek gibi geliyor bana. Yani, i̇nternetin mesela benim çok sevdiğim özelliği birisi böyle bir şey demişti ya sen kendi ne kadar niş olarak düşünüyor olsam bile tamam internete girdiğin zaman senin gibi bir milyon adam toplayabilirsin evet. hani bu bir e, şey e, ya marketing ya da e, bir e, business e, kitabından okuduğum bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ama işte işin özü şuydu yani sen bir iş yapmak istiyorsan internetten yapmamın için herhangi bir sebep yok tamam mı sen Allah'ın en e, şey fetişisti e, yani sapık fetişisti adamı olsam bile internette seninle aynı fetişizmi paylaşan bin, bin kişi bulabildiğin sürece tamam mı o kamçıyı satabilirsin diyor <gülüyor> ki bulabiliyorsun da internette yani en güzel örneği hani çok e, <gülüyor> e, şey bir örnek şeyden de bahset e, şeyden e, o daha demin bahsettiğimiz o komedyenlerin muhabbetinde de galiba bahsetmişlerdi bunu. Ya da farklı bir yerde mi bahsetmişlerdi hatırlamıyorum da. Hani bu farklılaşmayı, bu uçlaşmayı aslında şeyde çok net görüyorsun. Pornodaki segmentasyonlarda da çok rahat görüyorsun diyor tamam mı? Bunun cücesi var, işte palyaçosu var diyor. İşte e, sen söyle beyazı var, asyalısı var, er, işte, eşcinseli var bilmem ne. Herkes istediğini bulup sadece istediğiyle, istediği şeyi tüketerek de doyabiliyor diyor. O kadar çok içerik var diyor evet ama mesela şey e, onda da tamamen şeye geçilmiş durumda porno sitelerde bilmiyorum giriyor musun ama porno sitelerin hepsi şeye dönmüyor ya ben 2000'lerin başlarında porno, porno itali sitelerine çalıştım <gülüyor> yani şimdi bir yandan böyle şey <gülüyor> neyse hani e, mesleki <gülüyor> Mesleki, <gülüyor> Kam, kamçı deneme uzmanıydım. <gülüyor> Yok, mesleki e, dejenerasyon ve mesleki dezenformasyon. <gülüyor> Neyse, hani şeyi söyleyeceğim. Şimdi bir sürü porno kategorisi var dediğim hmm. gibi. İşte iyi var, işte travestisi var, işte e, hayvanlısı var. Işte, Sadosu var, mazosu ya, var. Sado mazosu var, işte hamilelisi var. O, var da var, tamam mı? da var. var. Ama e, artık porno sitelerde şöyle bir filtreleme var daha en başta. Baştan. giriyorsun siteye Hı -hı. sana şey diyor e, straight mı diyor e, trans mı diyor yoksa gay mi diyor ha. üç'e bölmüş tamam mı Hı -hı. sonra sen işte atıyorum e, bunlardan birini seçiyorsun onun için de alt kategoriler çıkıyor karşında yani travesti de seçsem mesela şey çıkıyor interracial teen gibi o sadece kategorizasyon metodu evet kafadan bir filtrelemeyi yapıyorsun, hı hı. ondan sonra onun içindeki kategorilere takıl diyor, hani daha da seni spesifik bir yere yönlendiriyor yani, evet, evet. hani çok kasmana gerek yok artık <gülüyor> falan diyor yani, hani G sen G kategorisini seç. bunun içindeki kategorilerin alt kategorilerden birine bak istiyorsan falan kafasında. şu şu şu aklına çok böyle saçma bir e, soru geldi e, alakasız ama şimdi fetişizm dediğimiz şey aslında bizim e, fiilen uygulamak istediğimiz şeyler olmayabilir değil mi? Fantazi <gülüyor> ıı, ürünü şeyler de olabilir. Aslında sen <gülüyor> fiilen o ortamda o şekilde bulunmak istemiyorsundur. ama onun fikri, onun tehlikesi vesairesi seni e, bir şekilde heyecanlandırıyordur falan. Bu e, hani mesela eşcinseller arasında da hani e, straight sex fetişizmi var mıdır acaba? Güzel soru. Evet. Ben çünkü mesela hani Erkek, erkeklerde mesela hani sürekli şey olur ya hani lezbiyen seks bilmem Tabii. ne falan tamam mı? Yani... Erkekler çok fazla biseksüel porn bizlerle evet. mesela evet. Ama mesela eşcinsellerde de tam tersini olan hani e, hiç sevmiyorum ama işte o yüzden... <gülüyor> Düşünmüştüm bunu sormak lazım. Mesela şu anda geldi aklıma ve merak ettim cevabını. Bizi dinleyen gay arkadaşlar var <gülüyor> <gülüyor> ve, ve gay oldu herkes tarafından biliniyorsa <gülüyor> ya da sadece bizimle paylaşmak istiyorsanız <gülüyor> ya neyi <mail> atabilirsiniz <gülüyor> ya da herkes bilsin istiyorsanız yorum olarak da yazabilirsiniz. Evet, Güzelse ben de merak ettim şimdi bunu. Gevler straight porn izliyor mu diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ve bunu bir fetiş olarak mı algılıyorlar yoksa... Bu arada fetiş demişken... Şimdi 2000'lerin başlarında porno sitelerde fetiş diye bir kategori vardı tamam mı? Evet. Fetişin içinde Sadamazo da vardı, travesti Hı. de oradaydı, cücre de oradaydı, palyaço da oradaydı. Hepsi oradaydı tamam mı? Şimdi artık fetiş diye bir kategori yok. Yok. Hepsi aynı kategoriden hayır. <gülüyor> Çünkü çok fazla örneği var artık. Yani palyaçolu porno da çok var. Hani eskiden atıyorum 100 tane varsa şimdi 1 milyon tane palyaçolu porno Aynen. var. Ya da zenci cüceli sarışın travesti pornosu bile var hani. Tamam o henüz bir kategori olarak yok ama o <gülüyor> film olarak Adam her gün kontrol ediyor değil mi? Bu koymuşlar mı? <gülüyor> ha evet. Ya, o tarz filmler var ama o tarz kategoriler de yok. Çünkü o aşırı spes spesifik Henüz kategorize edilirmiş. E, çünkü 10 tane çekilmiş mesela. Hani 1000 tane çekildiği zaman artık o da kategori olacak. Evet. <gülüyor> Çok. <gülüyor> <önemli>. <gülüyor> evet. Gayler acaba straight porn izliyorlar mı? Fetiş bu. Fetişi olarak mağbuluyorlar bunu. Konu nereden geldi ya buraya? <gülüyor> Hiçbir fikrim <gülüyor> yok. Ne kadar oldu? Bakalım. Bakamıyoruz. Yaklaşık bir saat 20 dakika olmuş. Bence yeterli. Yeterli mi diyorsun? Evet. Bunu bölecek miyiz iki? Bilmiyorum. Bence böleceksek iki yeterli değil çünkü. Yani bence böleceksek de yeterli de, 40'er dakikadan. Yani, neyse. Ay ee, konu nereden buraya geldi? Hiç, hiç i̇nternet kültür çok kültürlülük evet. az kültürlülük vesaire. Bilmiyorum diyorum ya yani hani internet acaba bizi gerçekten yine öyle bir tek bir dile, tek bir dine, tek bir kültüre doğru götürüyor mu? Yani Ben şunu dediğim merak gibi ediyorum. tabii ki ben şimdi Twitter'da <gülüyor> Twitter. Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada, sosyal mecralarda benim takip ettiğim insanlar, az önce senin de söylediğin gibi hani e, benim ilgi alanlarımla evet. ilgilenen insanlar veya benim ilgi alanımla hiç ilgilenmeyen ama e, arada bir de olsa haber almayı istediğim belli başlı 3-5 insan ama genel olarak sonuçta benim kendime benzeyen insanlar belki de. Evet. Yani bir azınlık bana hiç benzemeyen insanlar merak ettiğim kısım. Bir de çoğunluk bana çok benzeyen insanlar, kendime yakın gördüğüm insanlar işte. Öyle olunca tabii ki hani yine insanlar öbekleniyor. Hani evet. işte burada e, daha çok çizgi romanla, sinemayla, işte şu uğurla, kıvırla, dizilerle falan filan ilgilenen insanların toplandığı bir alan var. İşte burada tamamen siyasetle ilgilenen insanların toplandığı bir alan var. Burada bilmem ne var falan. Öyle bir şey tabii ki var ama e, ama herkes benim yaptığımı yapıyor galiba. Yani kimse şey yapmıyor. Yüz kişi takip ediyorsam yüz de benim ilgili alanımla ilgilenen insanlar olsun demiyorsun. Araya mutlaka 5-10 tane... Çok zıt fikirli veya işte senin de bir şeyler öğrenebileceğini düşündüğün farklı tipte insanlar da koyuyorsun. Onlar sayesinde, onlar için de senin sayende, çünkü sen de onun için o yüz insanın beşisin, senin sayende sürekli bir orta, ortak bir, bir kültür yaygınlaşıyor yani ufaktan da olsa. Ya evet, yani şöyle bir şey de var. Ee, geçen sene okuduğum bir e, araştırmaydı aslında nasıl marjinal kitlelerin, büyük kitleleri etkilediğine dair bir e, şey e, bir infografik e, yani deney sonucunu infografik bir şekilde dökmüşlerdi. Hani <gülüyor> bizim marjinal olarak eleştirdiğimiz yani genel ya da daha doğrusu işte genel toplumun marjinal olarak eleştirdiği ya da e, bir uca doğru ittiği fikirlerin aslında hani ha, ne kadar zamanda hani genel popülasyona yayıldığı ve toplum tarafından normal kabul edildiği ile ilgili bir araştırmaydı. Hani Senle geçenlerde konuşmuştuk Türkiye'de Starbucks yokken işte ben arkadaşlarım eve geldiği zaman işte Hı. soğuk buzlu kahve yapardım da bana böyle mal gibi bakarlardı kahve dediğini nasıl soğuk içilmez ki falan filan diye ondan sonra Starbucks bir açıldı herkes buzlu herkes, her kahve sıcak mı içiliyor ki falan diye, <gülüyor> diyenler oldu falan hani bu tarz şeyler oluyor. Yani dediğim gibi bir ünifikasyon belli, her ne kadar sen marjinal olduğunu düşün, sen düşün, bir şekilde dönüp dolaşıp tekrar bütüne yayıldığı çok örnek var. Ama dediğim gibi sen bir şekilde soğuk kahve, yani bazı insanlar var ki, hani yine bu ukalalık ya da işte ben senden daha iyiyim, alt metni üzerinden yola çıkan bir şey. Hani sen soğuk kahveyi benden öğrendin, popüler mi yaptın? O zaman ben ılık kahve içiyorum lan. <gülüyor> diyen insanlar da çıkacak ve hani o grup ...o şekilde tekrar kendini bir şekilde korumaya çalışacak gibi geliyor. Ama bunu hep bir yandan da içgüdüsel olarak düşündüğü evet. için söylüyorsun. Ama ya değilse, anladın mı? Yani evet. değilse tamamen bir de senin var işte. hislerini, düşünüş biçimini vesaireni yönlendiren bir şey de var yani. Çünkü. Bir de şu da var. Yani şu anda belki senin böyle düşünüyor olmanın sebebi veya benim sana tam olarak katılmam katılmıyor olmamın sebebi... Benim Sosyal medyada mesela çok fazla bir footprintim yok. Ben aslında lan Twitter'da bugün bir şey yazsam mı işte gelmiyor aklıma bir gelse bile bana ne yazacağım ki diyenler dedim. Anladın mı? Hani çok özel bir şey mi oldu bana bugün? Olmadı. E evet, işte bir şey gördüm. Bununla ilgili kendi fikrimi beyan etsem mi? E peki beyan ettiğim zaman ne olacak ki diye düşünüyorum ben genel olarak. O yüzden benim mesela bu internet e, ortamı çok böyle alışveriş ortamından çok bir alış ortamı oluyor. Hani bunun verişini nerede yapıyorum? İşte ne yapıyorum. Ama şey arkadaşlarım şey fikri güzel gelmiyor mu sana? Yani ıssız adadasın. Bir kağıda bir not yazdın. Şişenin içine koydun ve attın. Ya, o şişeyi biri bulsun diye yapıyorsun Hı -hı. bu hamleyi yani. Yani bulsun istiyorsun. Yani Twitter'da da yaptığın aslında... Yani işte Twitter'ı çok farklı kullanan insanlar var. Günlük olarak Hı -hı. kullanan adam da var. Ee, i̇şte sevgili Twitter bugün başıma şu geldi, Hı -hı. bugün şunu yaşadım, şu gün bunu yaşadım, şu saatte şu oldu. Bunu diyen de var. İşte içtim, sıçtım onu anlatan da var. Yediği, yemeği paylaşıp işte Hı -hı. E, işediği, sidiği bile paylaşan Da her şey var tamam mı? Bir yandan da sadece o an aklına bir şey geldiği için aa şunu da yazayım diyen adam da var. Bazıları da hani kendini kasıp, ya şunu yazayım işte altına da şu mesajı vereyim bunu yazarken bakalım i̇şte. bana oradan biri laf atsın ben ona cevap vereyim. Hani insanlarla tanışayım diye yapan da var. Sadece hani kendine ait e, tespitlerde bulunmak yerine sadece tespitlerde bulunan insanları mention edip ya ama şurada, şöyle de bir şey vardı değil mi falan deyip hani etkileşime geçmeye çalışan insanlar var. Veya tamamen çok açık bir mesaj atıp benimle etkileşime geçsin isteyen insanlar yani var. Yani bu var yani. Bir hani... diyalog oluşsun e, diye bir çabaya girme ihtiyacı hissetmedim ve bunu hissettim ama Anlarda da genellikle o tabi şey devreye giriyor işte öz eleştiri ve e, hani şey, süper ego şu bu devreye giriyor. Hani bunu desem ne olacak ki ya da şimdi buna karşı insanlar ne diyecek vesaire gibi hani kendi içimdeki filtrelemeler daha yani devreye girdiği için hani meşkare olmaya başlıyor benim için sosyal medyada bir şey paylaşmak. Ha gerçekten içimden gelir de... E, G yine bir şey paylaşabilirim. O ortamda kendimi rahat isterim. Mesela senin yazdığın Facebook'ta bir postun altına yorum yazıyorum bazen. Ee, ama durup dururken, mesela Twitter'da beni mesela korkutan şeylerden biri o. Yani durup dururken ortaya bir şey atmam için bir bir sebep görmüyorum. İki bir sebep olacaksa bu da e, karşı tepki olacaktır. Bir cevap beklediğimden olacaktır ve bu ce gel cevap gelecek mi bir gelecek olan cevabı beğenecek miyim iki durumları var. Ben yazdıklarımı yazarken çoğunlukla cevap bekleyerek yazmıyor. Yani işte o fikri o havuza atmak için ben bir e, hani sebep arıyorum demek ki. Ama bir de abi o bellidir ya yani cevap beklediğin için yazdığın şey bellidir yani. Soru işaretiyle bitirmişsen bir cevap bekliyorsundur mesela hani en basitinden anladın mı? Yok hani? bir de şöyle bir ilişkiye giriyorum ben sanki böyle bir e, sanal bir e, kimlikle hani şey tripleri vardır ya sevgili tripleri hani bir şey dersin de anlamasını beklersin Hı. gibi. Şimdi bir yani ortaya attığın şey herkese gitmiyor. Herkese gitsin ya da en azından onun ilgileneceğini düşündüğün insanlara gitsin diye sen ekstra bir çaba gösteriyorsun orada. Hashtag koyuyorsun işte et yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bu e, hani gereksiz bir e, çaba gibi geliyor bana. Ben ne kanıtlamaya çalışıyorum burada sorusu devreye giriyor benim için. Evet, ...bu çabaya da girdiysem bir sonuç elde etmem gerekir diye düşünüyorum. Ve <gülüyor> cevap gelmeyince ya da bir şey olmayınca da... ...ben, ben niye yaptım bunu diye geliyor. Yani bu kişisel bir perspektif tabii benim için. Ha, şeye gelecektim ben. Hani şu andaki bizim sosyal medyamız tamamıyla paylaşım üzerine ya. Hani herkes bir şekilde eleştirisini de işte e, beğenisini de e, paylaşma derdinde. Hani bu... <gülüyor> Büyük bir ölçüde sadece e, paylaşmış olmak için yapılıyor. Hani bazıları gerçekten hani paylaşılacak bir fikri olduğu için ya da paylaşılması gerektiği için yapıyor. Çoğunluk kendini tanıtmak için yapıyor aslında. Yani ben burada varım diyor. Yani, hayır diyor ki. Benim adım X hı hı. ve ben işte Y politikasına karşıyım. Benim adım X ve ben işte doğaya verilen Y zararına karşıyım. Benim adım X ve Y filminden nefret ettim falan hani ama ve, ve şeyi şunu yaratmak diyorum. istiyor. Hani e, Z de bu yazılanları okuyup ha X böyle bir insanmış diye düşünsün istiyor. Yalan söylüyor olabilir ha kendini hiç olmayan biri gibi gösteriyor olabilir olabilir ama bu bu e, onun x olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü ben adam hani mesela Mehmet değil tamam mı? Adam x orada. Ve şöyle bir adam olabilir diye düşünüyor yani. Yani işte orada çelişen şeylerden bir tanesi şu. Bir e, sen internetteki x olarak istediğin şeklinde bürünebiliyorsun ya. Ama belli bir noktadan sonra belki ben her de olduğu gibi fazla komplike düşünüyorum ama hani x olarak sen yani ağzına geleni söyleyen bir adamsan Bugün söylediğin şeyle yarın söyleyeceğin şey arasında bir çelişki varsa bu okay ama sen bir kimlik oluşturmaya çalışıyorsun. Ben çok entel bir adam olarak kendimi pozisyonlamak istiyorum dediğin zaman da ona çalışman gerekiyor. E tabii. Ve işte. Ama oradan biraz çirkin değil mi? Yani? Evet. Ama ben çoğu insanda yani bin nebze bile olsa anladın mı? Yani bir gram bile olsa bunu görüyorum herkes ya, var. şöyle var. Çünkü herkes ee, kendine cümleyi... olduğundan daha farklı göstermek bak, istiyor. Aynı fikri 8-10 farklı şekilde söyleyebilirsin. Ama şu şekilde cümleyi bu kelimeyle kurarsam daha işte bilmem ne anlaşılırım diye böyle kurmaya çalışıyorsun. O tabii ki hemen, hemen herkes de oluyordur yani. Yani o var ama onun üstüne mesela hani ben bu filmi çok sevdim. Hani en başta söylediğimiz o e, şeye geliyor. Hani sevdiğin şeyle sevmen gerektiğini düşündüğün Hı. şey arasındaki çelişki. Çünkü sen yani, orada bütün sana arkadaşlarım bekin. işte atıyorum Spider-Man'i çok sevmiş. Ben sevmedim dersem acaba sıkıntı olur mu? Mesela şu anda sen gerçekten e, Spider-Man 3'ü seviyor olsan mesela çıkıp bizim or yani X kişisi gerçekten Spider-Man 3'ü seviyor olsa bizim şu ana kadar işte o kadar bok attığımız bir filmi ve bizim bu kadar bok attığımızı bildiği bir grubun içine girip de ben Spider-Man'i <gülüyor> seviyorum arkadaş Demesi için ya bir, bir çok bizimle bir kanka olması ve bu ortamda kendini rahat hissediyor olması ya da bize hiç iplemiyor olması ya da bize direkt olarak hani e, negatif bir tepki alma amaçlı yapıyor olması gerekiyor. E, dolayısıyla eğer o öyle geçinme hani hani orta seviye bir ha, işte e, muhabbet çevireyim de gideyim derindeyse eğer çok spesifik bir amacı yoksa ve kendini çok da rahat hissetmiyorsa Hani işte çok da güçlü bir şekilde sevdiğini beyan etmez belki. Ya da belki ha işte fena değildi der geçer. Ee, hani nereye varmaya çalışıyorum bilmiyorum. Kötü bir bilmiyorum. şey değil mi ya? Bence kötü bir şey ve internetin aslında... Bir şekilde bizi ister istemez toplumsal baskı internette de var dememin sebebi... Ama işte internet bence biraz daha rahat bırakıyor konuda ya seni. Yani Aslında sen internet, günlük, hayatında, internet... günlük hayatında etrafındaki arkadaşlarına... Arkadaş ben Batman'dan nefret ediyorum dersen tamam Hı. mı? Ama internete girip günlerce Batman'i ne kadar sevdiğini anlatabilirsin yani. Orada evet kendini rahat ama internetteki yine. işte anonim kimlik kimliğin mesela bir kötü yanı ya da e, negatif yanı diyelim kötü demeyelim de şey mesela yanlış bir yani şey buradaki şey gibi hani atıyorum Barcelona'ya gidip deştim işte Real Madrid formasıyla gezersen ki alacağın tepkiyi, mesela bir herhangi bir çizgi e, roman e, forumuna girip de ben Ben Affleck'i çok beğeniyorum dediğin zaman alacağın tepki aynıdır ve orada anonim olduğu için ananına da girerler bacına da girerler her şeyine de girebilirler ve Anonim oldukları için bir yüz mertebeye çıkıp hani seni bekleyen de çıkabilir, bilgisayarına virüs gönderen de çıkabilir. Ee, seni tanıyorsa saçma sapan bir şekilde bir yerden fotoğrafını bulup deşifre edip seni işte rezil de edebilir. Hani böyle bir korkunç tarafı da var internetin ki e, bu aslında mesela Flappy Bird örneği yani. Ya bu arada az önce çok konuşurken aklımıza gel aklıma geldi. Bu bizim sitede paylaştığınız işte fla Flappy hmm. Bird, Yaşlılar Oynarsa Muhabbeti var i̇şte ya. İşte o muhabbet. Onda çok güzel bir, bir yer var. Hatunlardan biri şey diyor. E, şeyi öğrendikten sonra işte adam günde 50 bin dolar kazanıyormuş. Ama işte istememiş, kaldırmış, devam etmeyecekmiş falan hikayeyi öğreniyor. E, ve çok fazla küfür, işte e, ölüm tehdidi bilmem ne falan aldığını öğreniyor. Hmm. Ve e, kadın şey diyor. Biz e, dünyayı daha farklı bir yer yapmak istemiştik. Ama hala bu kadar boksa özür dileriz. Evet, evet, Yok, yani çok, çok acayip geldi bana ana, mesela. Çok işte hoşuma gitti işte, yani. O gibi bir kadındı. Şey dedi hani biz e, şu ana kadar dünyaya temizlemeyi umuyorduk. Ve e, temizleyemedik. Kusura bakma dedi. Resmen öyle diyor. E, çok, çok hoşuma gitti evet, mesela abi. Yani öyle. Mesela işte e, Kore'deki şey bizim buradaki ergen kategorisine giren bizim işte ilk okul çocukları denen bir sınıf var tamam mı internet sınıfı hani hakikaten kulaktan dolma şeylerle işte küfürlerle tam hiçbir konuda herhangi bir fikir sahibi olmadan ama gerçekten de ilk okul seviyesinde bir bilgiyle Konuya müdahale eden, küfür edip çıkan, trolleyen insanlara deniyor. Ki çoğunlukla gerçekten okul çocukları. Bu alışkanlıkla, hani nasıl olsa internet ortamı, nikimle yazıyorum. Yarın yeni bir tane oluşturabilirim mi kapmış insanlardan bahsediyoruz burada. Ee, çok şeydi, büyük bir toplumsal olaydı. Şu anda ne durumdalar bilmiyorum ama internetin o köşesinde hala şey... E, Büyük bir problem. Hatta o yüzden mesela sitelerde e, dünyanın her yerinden çok çok daha önce, ki çoğu yerinde uygulanan bir şey değil, e, kimlik doğrulamayla siteye hmm. üye olmak zorundasın, tamam mı? Gerçek adınla yazı yazmak zorundasın. Yani şey çok komik geliyor bana. E, artık insanlar işte çok, e, ne kelimeyi bulamıyorum, e, aşınmış ve hani... E, folloş olmuş durumda ki bizim hani çok korku bir filmi artık çok da o kadar korkunç kabul etmiyor olmamız gibi internet ortamında birbirimize işte hani kötü muamele etmemiz de o şekilde karşılanabiliyor bazen. işte ünlülerin mesela sürekli işte seni öldüreceğim ölüm tehditleri alıyor olması internet. E çünkü kanı istiyorsun bir yerden sonra normalleşiyor, meşrulaşıyor evet. yani. ve hani şunu söylemeye getiriyordum hani ünlü ve işte Önemli insanların hani sürekli böyle e, hani yanında e, güvenlikle gelen adamların işlerinin ne kadar zorlaştığı. Çünkü önüne gelen 5 e, yaşındaki velet de I'm going to kill you yazıyor. Tamam mı? İşte, e, oradan hakikaten onu öldürecek olan adam ölüm tehdidi yapan adam da I'm going to kill you yazıyor. Ayrı, ayrımı yapamıyorlar. Dolayısıyla hani hangisini ciddiye alıp hangisini almayacaklarının ayrımını yapamadıkları için mesela bazen yani laf arasında söylenmiş olanları bile cezalandırdıkları oluyor. Bazen işte aralardan kaybolup gerçekten şiddet e, e, gören insanlar da oluyor. Yani böyle bir e, durum. Şey mesela bu geçen hafta bu anlayamazsınız muhabbeti. Evet. Yani hani çocuğun ailesi bir tekne almışlar. Çocuk çok seviyormuş. Onlar da e, ya işte bak sana tekne aldık diye bir şekilde kandırmışlar çocuğu çocuklukta çok mutlu hani biri şey demişti mesela bu tartışmada şey tartışılıyordu yani çocuğa sürekli küfrediliyor hı hı. onun işte laflarıyla bir sürü yeni yeni internet mimleri türüyor. hatta büyük markalar bunları anında reklamcılıkta evet. kullanmaya başladılar bilmem ne falan e, şey demişti bir ulan o yaşta hangimize Tekne alınsa biz de o, aşağı yukarı o tepkiyi verirdik Kesinlikle lan herhalde ya. falan diyor hani biri ve çok doğru oramını evet. koyayım yani. Evet lan ben kendimi düşünüyorum o yaşlarda bana desek işte anam babam aldan bu tekneyi de sana aldık al sala Abi hem de ne yani? yani anlayamazsın oğlum ya <gülüyor> hangiden yani, doğru söylüyor. Ben nasıl anlatayım şu an yaşadığım hissi diyor yani çocuk orada <gülüyor> çok haklı. Ya hani neden bu kadar yüklenildi o herife neden işte küfür, kıyamet, o kadarlık şey, o çocuğa alınır mı bilmem ne. Hani zaten alınmamış muhtemelen de alınsa da kime namına koyayım? Hakikaten, ya, hani. Yani hakikaten senin o, o ailenin ee... Sahip olduğu kadar maddi güce senin sahip olduğunu düşün. Alırım ya oğlumu. Olduğuna almaz mısın? Olurum. Belki alırsın yani. 3 yaşındayken de alırım ya. Hani bu almak meselesi değil ki. Yani alabiliyorum benim için de normal bir şeyse bu. Normal yani değil mi? Çünkü o kadar paran varsa <gülüyor> belli şeyler senin için normaldir. Kesinlikle abi. Ve seni <gülüyor> gerçekten anlayamazlar anladın mı? Bu yani hani taşak geçmek için kullanılıyor ama... Çocuğun söylediği o kadar doğru bir laf ki o anlayamazsınız yani. O <gülüyor> şö şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, bir komedyen demişti galiba bunu. Hani baba yani dededen zenginse onun zenginliğine laf etmiyorsun. Tamam mı? Ama baban bir şekilde zengin olduysa ya da sen bir şekilde zengin olduysan sen halkın ekmeğisin abi. Ağ halkın ağzındaki sakısın. Evet. Çünkü... O, senin o seviyeye gelmen onun gözünün önünde olmuş ve sen o zaman içerisinde o seviyeye gelememişsin ya. Direkt şey, e, malzeme oluyorsun Aynen ama... Böyle. Yani Rockefeller'lara kimse bok atmıyor zengin oldukları için. E burada da koçlar, sabancılar kimse ha. niye zengin bunlar demiyor yani. Hani Koçlar, sabancılar bir derece. Türkiye Cumhuriyeti tarihi çok genç yani. Ama başka yere de diğer. denmiyor anladın mı? Evet, hani evet. Koçun oğluna bu herif falan kimse böyle demiyor. Babadan zengine ona koyayım diyor. Geçiyor bitti gitti yani. Yani İngiltere'deki Lord'lara bilmem nilere şu anda bok atan kimse yok. yok. Ama mesela bir şekilde Mark Zuckerberg milyarder oldu. Al işte, e, Whatsapp'ı niye aldın de şu anda niye çalışmıyor kodumun çocuğu lafları ile dolu taşıyor şu anda mesela Facebook değil mi? Yani onun onu... <gülüyor> Anlayamazsın abi <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok doğru onunla kıyım harbiden o kadar güzel bir laf düşün... ki yani harbiden nasıl anlatsın <gülüyor> o çocuk sana ya? O adam sana nasıl anlatsın ya yani abi, o hissettiği bırak... şeyi anlatamaz sana zaten bırak. sen de onu... anlayamazsın o için uğraşma yani. <gülüyor> onu bırak. Şöyle düşün abi, e, hani bizim sürekli bok attığımız zengin çocukları muhabbeti. Hani şeyden de falan bahsetmiştik o... E, abi zengin çocukları da zengin çocuklara da bok atıyorlar ama öyle bir ama şey hayır, Şöyle bir şey var, şimdi düşün ki baban hakikaten yüz milyonlarca dolara sahip. Sahip, benim babam var onda bayağı yüz milyonlarca dolar var, ha, tamam. Yüz milyonlarca doları var. Sırf faize koysan ne kadar faiz getirisi olduğunu hesaplayabilirsin Mis. değil hayır, mi? Hesaplayamam bile, anlayamam ben an. <gülüyor> <gülüyor> Abi düşün... E, ...bir milyon doların olsa yaklaşık olarak işte... Ee, Oğlum hesaplama ya. Zenginin malı yurdun çenesini yorar. Yani şimdi siktir et. Tamam. Çok paran var. Tamam evet. Sırf bankaya koymakla bile... ...her gün cebine tamam mı? Tomarlarca para giriyor. Tamam. Sen böyle bir ol, şey... Ee, ...ortamda büyümüşsün... ...sence senin sokağa attığın işte... ...her gün har pradalara bilmem nelere harcadığın para para mıdır? E değildir. Değildir yani. abi. Ha bu iyi bir şey mi? Değil bana kalırsa ama... <gülüyor> Hayır, onların ha, normu o. Yani aynen öyle. İşte o yüzden anlayamazsın doğru yani. İşte, Senin normalin o değil. Sen nereden anlayacaksın ki yani? Aynen. Yani bu aslında e, bizim kendimizi haklı çıkarmamaya çalıştığımız bir ayrımcılık yöntemi. Tamam mı? Çünkü biz çoğunuz, biz fakiriz, sen zenginisin. Ha, onun zengin olma metotları ayrıca tartışılır. tabii tartışılır. canım ondan bahsettim. Ama orada. durumu sadeleştirip tartışmaya başladığın zaman bu aslında çoğunluğun azından yaptığı bir baskı olarak da görülebilir. Ayrıyeten bunu biz zaten hayatımızda birebir yaşadık. Ee, hani tamam Amerika'daki giyikler kadar şiddetli yaşamadık ama millet sokakta top oynarken atıyorum bir Sizgi roman okuduğumuz zaman yani bizimle dalga geçildi mi dalga evet. geçildi. Tamam mı? E sen bunu anlatabilir misin? O Batman'in sana verdiği hazır. <gülüyor> <Anlayamadım>. Anlayamazlar abi. <gülüyor> Çocuk haklıydı bana. Bence. bence de haklıydı. Ya, en çok da neye böyle canım sıkılıyor biliyor musun? O çocuğun gidecek okulu yok şu an. O çocuğun hayatının belli bir dönemi yok aslında önümüzdeki Abi, senelerde. O çocuk... Ya, çünkü çocuk çok çirkin bir şey tamam mı? Kendim çocuk olduğum için <gülüyor> biliyorum yani. Hani oğlum sürekli dalga geçecekler. Her gördüklerini de anlayamazsın diyecekler. Hem de ne diyecekler köpük diyecekler. Neler diyecekler yani çocuğa ve o çocuk okula gitmek ister mi ya? Ağzı nasıl o çocuğun? Ya da paralı arkadaşlar tutacak kendine yani. <gülüyor> Anladın mı? Hani parasını verecek, yanında gezecekler falan. Böyle şeyler olacak. Öyle bir hayatı olacak canım. o çocuğun. Toplu bir internet Ve... üzerinden tüm ülkenin göreceği şekilde bir linç etmek ne, ne kadar o ne kadar zor ya. Yani, ne kadar kötü. Hayır, yani. bir de işin komedisinde biliyor musun? iki gün sonra biz unutacağız. Tabii ki onu unutmayacak. Unutamayacak yani. ki. Onun yakın çevresi de unutmayacak işte. Zor. Yani ben mesela şeye de mesela çok üzülmüştüm o Star Wars kid'e falan. Ha. Ama o mesela bir şekilde onu medyatik bir şekilde çevirip de kendini kurtarıp bence, bence bu çocuğun bu da daha acı da yapmasa... bir reklamda oynaması ha. lazım. Belki öyle sıyılabilir onun içinden yani. Hani kendiyle dalga geçip veya işte ailesiyle dalga geçip, parayla dalga geçip bir şekilde yani. Başka türlü sıyrılamaz. ha Mesela yani. ben o hülo olayına da... Hani şey yaptım. Benzer bir yaklaşımla gitmiştim. Herkes dalgasını geçti. Ben de geçtim. Hani orada ben kendimi ayırmıyorum ama ya bir noktaya kadar dalga geçebilirsiniz zaten. Ama hani topluma mal etmek, genellemek, büyütmek, büyütmek. Hani ya o kadının aslında orada hülü demesi o kadının bir suçu değil ve yani aslında biz eğleniyoruz, eleştiriyoruz ama aynı zamanda da yargılıyor oluyoruz o kadını. Ama işte ok, o, o o o olayda şey vardı, Bu olayda bir... E... Politik bir şey var, i̇şte taraflılık evet. var. Bir taraflılık olduğu için bir yandan sen e, o hareketi bütün büyük bir kesime mal ediyorsun, mal etmek istiyorsun. Diyorsun ki işte bütün bunlar böyle. Sen oluyoruz çünkü. Evet. Bütün onların hepsi böyleler demek evet. istiyorsun. Bir yandan da belki de biliyorsun... Bir kısmının gerçekten öyle olduğunu hani Hülo'yu cahillikle bir tutuyorsun diyorsun ki ben cahil değilim o cahil. Hmm. Bunu demek için ya aslında da, yapıyorsun bunu yani. Evet ama mesela çok acayip şey, şeyler de duyuyorsun yani e, dezinformasyon dediğimiz şey gerçekten hakikaten hani bilginin doğruluğunu artık e, tartışmamız çok zorlaşıyor internet ortamında. E, ama mesela benim arkadaşlarımdan biri bana dedi ki kardeşim. O tür mitinglere işte benim temizlikçi, temizliğe gelen teyzenin ailesini işte atıyorum kasabasından arabayla zorla alıyorlar götürüyorlar. Tabii. Orada yemek veriyorlar, sandviç Tabii. veriyorlar ve orada hani şunu yani herkes ne diyorsa onu söyle ablacığım diyorlar ve gidiyor herif diyor. ya canım. Yani orada o kadın yani, evet. o kadının aslında o şeyi hangi niyetle söylediği işte bilerek söyleyip söylemediği de tartışma konusu aslında. Geçenlerde şeydi, House of Cards'ta mesela şey vardı. İlk sezonun 3-4. bölümü falan olabilir. Ee, bir yemek düzenliyorlar. Para toplaması lazım Hatun'un. Ee, işte kocası şey, milletvekili bilmem ne, neyse. Onların karşısında hemen yemeği düzenledikleri kaldırımın hemen karşısında da şeyler. Öğretmenler işte protestosu <gülüyor> ayarlanıyor falan. Protestoya işte... Çok hızlı bir şekilde ayarlanması lazım. Öyle yarım saatte işte yüzlerce öğretmen getiremeyiz. Sokaktan oradan buradan insan toplayalım. Ama ya onlara soru sorarlarsa cevap vermesinler falan. İşte neyse ne falan. Ceplerine de işte 50 dolar atarız falan filan kafasında getiriyorlar onları. İşte röportajcılar, muhabirler bilmem ne içlerinden işte bazılarına sorular soruyor cevap veremiyorlar falan. Sonra işte yemek getiriliyor bunları karşı taraf tarafından. Yemeği alıyorlar yiyorlar çünkü aç oldukları için orada bir fikri olduğu için orada değil yani. Hı hı. E böyle şeyler de var tabii. Hani bizdeki ya. mitinglerde zaten bilinen de bir şey bu. Var olduğu da bilinen bir şey yani. Çünkü bedavaya otobüs kaldırılıyor. Memurluk yaptıkları yerlerde mailler, mesajlar alıyorlar. Gitmezseniz, kovulursunuz gibi bir sürü şey geliyor insanların başına. Ya tabii ama işte iş siyasi olduğu zaman fikirler, e, düşünceler daha keskin oluyor isterse. Tabii, tabii. çünkü orada bir şey halk kavgası var. Evet. Çünkü ötteki taraf kazanırsa sen kaybetmiş oluyorsun. Ama bu çocuk durumunda öyle bir şey evet. yok. Yani siyasi olanda sebebe bakm bakmıyorsun bazen. Yani, yani oradan, Sebebi çok umurumda değil. Benim hı. umurumda olan e, gelecek diyorsun, sonuç diyorsun. netice Aynen öyle. <gülüyor> ama çocuk durumunda öyle bir şey yok evet. abi. Yani zenginlerden nefret etmek ise eğer bu o değil ya. Yani... Değil tabi canım. Çünkü o çocuk zengin olmayı seçmiş değil bir. Çocuk yani... zengin değil ki zaten. Ve çocuk zengin zengin yani... yani. Zenginliğiyle pişlik yapacak yaşta bile değil, değil. bu çocuk. Yani 18-20 yaşlarında olsa işte babasından aldığı para Lamborghini'ye binip de işte çevre para saçıyorsa bilinçli bir şekilde eleştirirsin. Ve hani zenginlik eleştirisini yaparsın. Çocuk daha kaç 13, 13. En fazla 15 yaşında bu çocuk yani. Ve yani dev bir bot almış yani. Onun Hem sevincini... de ne? <gülüyor> of yani onun sevincini nasıl anlatsın? Evet abi ben o videoyu izledim. Dedim ki ulan, ulan buna yakın bir tepki verirdim herhalde dedim Hı? ben de yani. Ben düşündüm hani ağlar mıydım o kadar? Ya ağlayabilirdim de çünkü ben hiç tanımadığım bir kadın ben. gelmiş ağzıma mikrofon sokmuş. Kamera gelmiş bilmem ne zaten çok mutluyum. Hani garip bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyorum. Kararsızlıktan ağlarsın o da çok doğal geldi bana. <gülüyor> Çocuk haklıydı. Bence de haklı. Bence programı, programla lan <gülüyor> bu, bu bölümü burada bitirelim. Bu bölüm burada bitsin diyorsun. Evet. O zaman bu bölüm burada bitsin. Bu bölüm 8 mi oldu, 9 mu oldu? Ne oldu artık hiç bilmiyorum. Ee, 8 oldu galiba galiba. Ee, o zaman Geekstra.com diyelim ve Geekstra.com diyelim Buraya kadar dinlemiş olanlar Sonuna kadar <gülüyor> gelmiş olanlara Bir ricam olacak benim ee... Ee, Gaylerin mi fetişi <gülüyor> <gülüyor> o, o var zaten Gay Gayler straight porn izliyorlar mı yani gaylerin... Ve bunu fetiş olarak mı algılıyorlar Heteroseksüel pornosu izliyorlar mı Bunu merak ediyoruz ee, Benim isteyeceğim şey şu bir sonraki bölümde şunu konuşun arkadaş veya bir bölümde de şunu konuşun arkadaş. Dedikleri evet, evet. bir şey varsa bize mail atsınlar, yorum yazsınlar oradan buradan hani bize ulaşmak çok zor değil. Ulaşsınlar bir şekilde ben bunu bekliyorum yani hani biz konu hep buduruz. Bize, <gülüyor> bize <gülüyor> konu çok da sizin e, merak ettiğiniz üstüne konuşmamızı istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Evet. evet. O zaman Geeks.com Geeks.com